Medine Devri Artık Mekke'deki her haliyle huzursuz edici hayat bitmişti. Kendisini rahatsız etmeyince huzur bulamayan insanlar yoktu. Kendisini gönülden seven, ayağına dikenin batmasına razı olamayan, rahat ve huzuru Resulullah'ı rahat ettirmede arayan insanlar vardı. Bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehirde dolaştı. Etrafında toplanan da konuştu. Ünlü bir Yahudi bilgini olan Abdullah bin Selam, Hazreti Peygamberi, ''Ey insanlar, aranızda selamı ve selamlaşmayı yayın, misafirlerinize ikram edin, akrabalık bağlarına saygı gösterin, İnsanlar uykudayken yüce divana durup namaz kılın, selametle cennete girerseniz'' derken dinledi. Oradan ayrılırken, ''Bu yüzün sahibi yalancı olamaz.'' diyordu. Medineliler özellikle akşamları Eba Eyyub'un evine sırayla yemek getirdiler. Es'ad bin Zürare yaptırdığı bir sediri Hazreti Peygamber'e takdim etti sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz bundan pek memnun kalmıştı. Hep onun üzerinde yatacaktı. Bu arada Resulullah Efendimiz'e verecek bir şeyi olmayan Ümmü Süleym ismindeki hanım, 10 yaşındaki oğlunun elinden tutarak getirmiş, ''Ey Allah'ın peygamberi, bu küçük Enes akıllı bir çocuktur. Sana hizmet etsin diye getirdim.'' demişti. Belki bu hanım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize en değerli hediyeyi vermiş oluyordu. Çünkü bu çocuk 10 yıl müddetle ve pek samimi duygularla efendimize sallallahu aleyhi ve sellem hizmet edecek. 10 yıl müddetle kendisine yaptığı bir işten dolayı neden yaptığın denilmeyecek. Ayrıca efendimize ait binlerce hatıra onun dilinden bu ümmete ulaşacaktı. Mescid-i Nebevi'nin inşası ve Medine'deki Yahudilerin tavrı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk iş olarak bir mescit yapımına karar verdi. Devenin çöktüğü arsayı kendi parasıyla satın aldı. Arsada bir iki hurma ağacı söküldü, bir iki kabir başka yere taşındı, kerpiçler döküldü ve mescidin yapımına başlandı. Efendimiz arkadaşlarıyla birlikte kendisi de çalıştı, kerpiç taşıdı. Bu arada Resulullah Efendimiz Allah'ın gerçek hayat ahiret hayatıdır. Ensara da, muhacirlere de, rahmetinle, mağfiretinle muamele buyur anlamına gelen bir beyti okuyor. Ashab o beyti neşe içinde tekrar ediyorlardı. Miscidin yapımı tamamlandı. Bugünkü şekline göre kıblenin soluna düşen tarafta Hazreti Peygamber için odalar yapılmıştı. Artık Hazreti Peygamber Zeyd bin Harise ve Ebu Rafi'yi gönderip getirttiği hanımı Hazreti Sevde ve kızları Ümmü Gülsüm ile Fatıma'yı bu evlerde oturtacaktı bir gün Abdullah bin Selam Hazreti Peygamber'i ziyaret etti. Bir takım sualler sordu. Aldığı cevaplar şehadet kelimelerini söylemeye mecbur etmişti. Çünkü öteden beri Tevrat'ı okuyan bir insandı. Allah'ın en son olarak göndereceği peygamberi ve onu tanıtacak olan özelliklerini o derece iyi öğrenmişti ki kendi çocuğunu sokak dolusu çocuk arasında nasıl tanır da yanılmazsa onu da o şekilde tanıyacak durumdaydı. Karşısındaki insanın Tevrat'ın tanı ismi Ahmet Muhammed olan son peygamber olduğuna hiç çekinmeden ve bütün varlığıyla yemin edebilirdi. Bu konuda kendisi kadar onu tanıyan bir nice Yahudi bilgini vardı. çoğu zaman Medineli Evs ve Hazreç kabilesiyle kavga çıkardıklarında Allah'ın son bir peygamberi gelecek. Biz onu tanıyoruz. O geldiği zaman sizin kökünüzü kurutacak. Âd ve İrem kavimleri nasıl kırıldıysa sizi de öyle kırıp geçireceğiz dedikleri olmuştu. Zaten Medine'den hac maksadıyla gelen ve Akabe'de Hazreti Peygamberle görüşen ilk altı kişiyi iman etmeye sevk eden sebep buydu. Sakın Yahudiler bu Peygamber'e bizden önce sahip çıkmasın demişlerdi. Bir gün Abdullah bin Selam Hazreti Peygamber'in yanındayken Yahudilerin gelmek üzere oldukları bildirildi. İbn Selam saklandı. Hazreti Peygamber onlara Abdullah bin Selam nasıl bir insandır dedi. Efendimizdir, Efendimizin oğludur, en bilginimizdir şeklinde cevap verdiler. Bunun üzerine Abdullah şehadet kelimelerini söyleyerek çıktı. Bu defa Abdullah'a hakaretler yağdırdılar. Abdullah'ın onlara, ey Yahudiler, bu zatın gerçek peygamber olduğunu siz de benim gibi bilmektesiniz. İnat ederek kendinizi ateşe atmayın şeklindeki sözleri fayda vermedi. Mescid-i Nebevi ve Ezan Okunmaya Başlanması Mescide üç kapı konmuş, kıblesi Kudüs'teki Mescid-i Aksa cihetine çevrilmişti. Yer çakıl taşıyla döşeliydi. Tavan hurma dalları ve hurma lifleriyle örtülmüştü. Bir insanın elini uzattığı zaman değeceği kadar basıktı. Bir tarafına genişçe bir gölgelik yapılmıştı. Burada fakir ve kimsesiz, evi barkı olmayan müminler barınacak, zengin müminlerin gönderdikleri sadakalarla karınlarını doyuracaklardı. Bunlara ashabı suffe denildi. Mescidin son derece gösterişsiz olmasına mukabil son derece samimi duygularla temelinin atıldığı ve Allah'a göre pek değerli bir mescit olduğu kesindi. Yüce Mevla bu mescit için ilk günden itibaren temeli Allah'a saygı duygusuyla atılmış olan mescit senin namaza durman için daha layık olan mescittir. Orada tertemiz olmayı seven insanlar vardır. Allah'sa tertemiz olanları sever buyurmuştu. Sevgili Peygamberimiz bu mescidi Mekke'deki mescidi haramdan sonra en değerli bir mescit olarak tanıtmış ve burada kılınacak bir namazın diğer mescitlerde kılınan namazlardan bin defa daha değerli olduğunu bildirmişti. Mescidin yapılmasından itibaren insanları namaz vakitlerinde mescide toplama yolu düşünüldü. Ateş yakalım, dumanını görenler gelirler denildi. Davul ya da borazan sesini teklif edenler oldu. Bunların hiçbiri Hz. Peygamberin hoşuna gitmemişti. Ashabdan Abdullah bin Zeyd rüyasında bir ihtiyarın öğrettiği ezanı Hz. Peygamber'e anlattı. Efendimiz hoşlandı. İnşallah bu sadık bir rüyadır diyerek Bilal'e öğretmesini emretti. Bilal yüksek sesle okudu. Hazreti Ömer koşa koşa yetişti. Aynı kelimeleri ihtiva eden bir rüyayı şu anda gördüm diyordu. Böylece ezanın şekli belli oldu. Bir sabah namazına gelen Bilal, Hazreti Peygamber'i uyur halde buldu. Esselatu Hayrun minen neum, namaz uykudan hayırlıdır diye seslendi. Uyuyan efendimiz, ey Bilal, bu sözleri sabah ezanına koy, dedi. Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik kurulması. Bir gün Hz. Peygamber Ümmü Süleym'in evinde oturdu. Mekke'den gelen muhacirlerle Medineli olan ve Yüce Mevla tarafından Ensar adı verilen Müslümanlar arasında bir kardeşlik anlaşması yaptı. Buna göre bir Mekkeli ve bir Medineli iki Müslüman Hz. Peygamberin huzuruna geliyor, o ikisi el ele tutuşuyor ve Resulullah Efendimiz tarafından kardeş olarak ilan ediliyorlardı. Bu kardeşlik, ölüm halinde birinin diğerine mirasçı olmasını bile hedefliyordu. Kardeşliğin bu hükmü ilerki yıllarda kaldırılacaktı. Bu arada Mekkeliler rahat durmuyor, Medine'deki Yahudi kabilelerine mektuplar yazarak, Hz. Peygamberi Medine'den çıkarmalarını istiyorlar, itiraz ederlerse dünyayı başlarına dar getireceklerini bildiriyorlardı. Hz. Peygamber Medine'ye geldikten sonra Yahudileri de içine alan geniş bir teşkilat kurmuş Medine hudutları içinde yaşayan herkesin eşit haklara ve görevlere sahip olan vatandaşlar olduklarını dışarıdan yapılan bir saldırıya karşı bir ve beraber olarak karşı konulacağına yabancılara yardım ederek Medine'de yaşayan herhangi bir kabileye ihanet edilmeyeceğini ihtiva eden bir anlaşmayı yazılı olarak ortaya koymuştu. Dünyanın ilk yazılı anlaşması olma özelliğini sahip olan bu anlaşma son zamanlarda Medine Vesikası adı altında gündeme gelmektedir. Peygamberimizin Hazreti Ayşe ile evlenmesi Medine'ye gelişin üzerinden 7 ay geçmiş, Şevval ayı gelmişti. Hazreti Ebubekir'in teklifi üzerine daha önce nişan sözleşmesi yapılan Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in hanımı oldu. Hazreti Peygamber'in evlendiği hanımlar içinde bakire olanı sadece Hazreti Ayşe'dir. Peygamberimizin örnek davranışı ve Yahudilerin inadı. Resulullah Efendimiz, ara sıra mescidi temizleyen bir Yahudi çocuğunun son günlerde görünmez olduğunu fark etti. ''Hastadır'' dediler. Arkadaşlarıyla onu ziyarete gitti. Çocuk son nefeslerini vermek üzereydi. Efendimiz onu İslam'a davet etti. Çocuğun gözleri babasını buldu. ''Ne yapmamı istersin'' der gibi bakıyordu. Adam ''Oğlum Ebul Kasım'a itaat et'' dedi. Çocuk şehadet kelimelerini söyledi. Resulullah Efendimiz oradan memnuniyetle ayrıldı. O çocuk çok geçmeden ölecek, ailesini mateme boğacaktı. Ancak adamın, oğlum Ebul Kasım'a itaat et oldukça düşündürücüydü. Adam, karşısındaki insanın gerçek peygamber olduğunu biliyor. Biraz sonra ölecek olan gül yüzlü yavrusunun ebedi saadetini olsun temin etmek istiyordu. Yavrusunu ateşe etmek maksadıyla ona bu tavsiyeyi yaptığı söylenemez. Ama kendisi neden İslam'ı kabul etmiyordu? İşte Yahudi inadının açıklanması mümkün olmayan tarafı burasıdır. Resulullah Efendimiz'in bir Yahudi çocuğunu hem de arkadaşları ile birlikte ziyarete gitmesi, onun insana ne derece değer verdiğini, alçak gönüllü oluşunu tespit eden pek değerli bir hatıradır. Onun mescide yaptığı hizmet karşılığında yapılan bu nezaket ziyareti, onu İslam'a kazandırmıştır. Ayrıca İslam dininin sadece mescitlerde anlatılmayacağının da güzel bir örneği olarak bilinmelidir. Müşriklere Mukabeleye izin Verilmesi Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz Cibril-i Emin'in getirdiği bir fermanı müminlere tane tane okudu. Kendileriyle savaşılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle savaş izni verildi. Hiç şüphe yok ki Allah onlara yardım etmeye kadirdir. Onlar ki... Rabbimiz Allah'tır demeden ötede hiçbir sebep olmaksızın haksız yere yurtlarından çıkarılmışlardır buyuruluyordu. Böylece artık Mekkelilere layık oldukları cevabı verme imkanı doğmuştu. Yumruğa yumrukla, kılıca kılıçla mukabele izni gelmişti. Halbuki şimdiye kadar hep onlar vurmuş, karşılarında sabretmekten başka hiçbir silaha sahip olmayan insanlar ezildikçe ezilmişti. Bu izin üzerine Hazreti Peygamber tamamı da muhacirlerden oluşan 30 kişilik bir askeri birlik hazırladı. Amcası Hamza'nın komutası altında yola çıkardı. Maksat Şam tarafından gelmekte olan ve Ebu Cehil'in komutasında hareket eden bir kervanı kontrol altına almaktı. Karşılaşan kervan halkı ve Müslümanlar harp düzenine geçti. Ancak araya giren Mecdi bin Amr isimli bir şahıs iki tarafı muhaberesiz birbirinden ayırdı. İkinci bir sefer yine savaşsız geçti. Ancak üçüncü defa yola çıkarılan ve Abdullah bin Cahş tarafından ilerleyen sekiz kişilik bir keşif kolu bir kervanı ele geçirdi. Amr bin El-Hadrami isimli bir şahsı öldürdü, iki kişiyi esir etti. Bu durum Kureyş'in hoşuna gitmedi. Artık kendilerine Şam ticaret yolu kapanıyor demekti. Kıblenin Mescidi Haram'a çevrilmesi ve orucun farz kılınması. Akabe Sözleşmesi'nde bulunan ve Resulullah Efendimize ilk defa biat eden Bera bin Ma'rur vefat etmişti. Hazreti Peygamber yanına birkaç arkadaşını alarak hanımına başsağlığı dilemeye gitti. Gelenlere yemek ikram edildi. Bu sırada öğle namazı vakti gelmişti. Dönseler vakit geçecekti. Çünkü arada 5-6 kilometrelik mesafe vardı. Namazı oradaki mescitte kılmaya karar verdiler. İlk iki rekat kılınmıştı. Hz. Peygamber 3. rekatta ve ayaktaydı. Cibri ile emeğin Yüce Mevla'nın emrini getirdi. Ya Muhammed! ''Zaman zaman senin yüzünün gökyüzünde dönüp dolaştığını görüyor, gönlündeki arzuyu biliyoruz. Bu sebeple seni arzu ettiğin ve hoşlandığın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü mescidi haram cihetine çevir. Siz de ey müminler, her nerede olursanız yüzlerinizi o tarafa çeviriniz. Kendilerine kitap verilenler, bu hükmün Rablerinden gelen bir hakikat olduğunu bilirler.'' Allah onların neyi yapacaklarından garfil değildir. Vahi hali sıyrıldı. Hz Peygamber bulunduğu yerde geri döndü ve yüzünü mescidi harama çevirdi. Ardında bulunanlar namazlarını bozmadan bir daire çizer gibi yeniden Hz Peygamber’in ardında yerlerini aldılar. Son iki rekat kılındı. Bu mescit bundan böyle mescidül kıbletein, iki kıbleli mescid olarak bilindi. Bundan böyle bütün müminler dünyanın her yerinde mescidi harama yönelerek namaz kılacaklardı. Ancak Yahudiler fitne çıkarmak maksadıyla onları yöneldikleri kıbleden çeviren ne ola ki diye yaygara koparıyorlar. Halbuki geleceğini bekledikleri peygamberin kıbleyi değiştireceğini kendi adlarını bildikleri kadar iyi biliyorlardı. Kıblenin değiştirildiği günlerde hicretin üzerinden yaklaşık 17-18 aylık bir zaman geçmiş oluyordu. Bu yılın Ramazan ayı yaklaşırken Yüce Mevla'nın bir fermanı daha ulaştı. Ey iman edenler! ''Sizden öncekilere yazıldığı gibi, sizin üzerinize de oruç hükmü farz olmak üzere yazıldı.'' buyruldu. Devam eden ayetlerde, bu ibadetin Ramazan ayı boyunca devam edeceği, ancak hasta olanların ya da sefer halinde bulunanların, bu ibadeti daha sonra ve gününe gün tutmak üzere yapabilecekleri bildirildi. Efendimiz bu mübarek ayın sonlarına doğru teravih namazını kıldı. Fakat üçüncü gecede mescidin almayacağı kadar bir kalabalığın toplanması üzerine dördüncü gece namaza çıkmadı. Üzerinize farz kılınacağından korkuyorum. O zaman belki gücünüz yetmez, sorumlu tutulursunuz buyurarak bundan böyle kendi başlarına kılmalarını tavsiye etti. Teravih namazı Hz. Ömer devrine kadar öyle kılınmış, Hz. Ömer insanları bir imamın arkasında toplayarak cemaatle kılınmasını sağlamıştı. Bedir Harbi. Mekkeliler Şam ticaret yolunun kapanacağı korkusu içindeydiler. Çünkü bu yol Medine tarafından geçiyordu. Meseleyi kökünden halletmek üzere bin deveden oluşan büyük bir kervan hazırladılar. Bütün gelirini, İslam dinini ve özellikle Hazreti Peygamberi ortadan kaldırma uğrunda harcayacaklardı. Kervan Ebu Süfyan'ın emrinde hareket etti. Onların bu niyetini haber alan Hz. Peygamber, kervanı dönerken yakalamak üzere harekete geçti. Etrafa saldığı gözcülerden aldığı bilgilere dayanarak aceleyle yola çıktı. 313 kişilik bir orduyla ilerledi. Yüce Mevla tarafından gelen vahiy ile bu kervan ele geçecek ya da kervanı kurtarmak üzere gelen orduya karşı bir zafer kazanılacaktı. Tercih müminlere bırakılmıştı. Ebu Süfyan, Bedir sahrasına geldiği zaman kervana yük indirme emri verilmiş ve orada bulunan Mecdi bin Amr'a etrafta yabancı insanlar görüp göremediğini sormuş. Mecdi, ilerideki su başında iki insanın oturup yemek yediklerini ve sonra binip gittiklerini gördüm demişti. Ebu Süfyan gösterilen yere geldi, elindeki çubukla develerin pisliğini karıştırdı, birden rengi sarardı. ''Vallahi bu develer, Yesribi yemiyle, Medine yemiyle beslenmiştir.'' dedi. Döndü, koşa koşa geldi. İndirilmek üzere olan yüklerin tekrar bağlanmasını emretti. ''Hemen yola çıkıyoruz.'' dedi. Ayrıca Ebu Süfyan, Damdam ismindeki bir adama 20 altın vermiş, son süratle Mekke'ye varmasını, Muhammed kervanımızı ele geçirdi, Bedir sahrasına yetişin diye haber vermesini emretti. Buradan itibaren Mekke'ye 300 kilometrelik bir mesafe vardı. Develerin pisliğine bakınca onların Medine yemiyle beslendiğini ve etrafta Medinelilerin dolaştığını anlayacak derecede parlak zekası olan Ebu Süfyan, İslam'ın insanlığa hayır ve saadet getireceğini, defalarca dinlediği Kur'an'ın insan sözü olmadığını bilemez miydi? Savaş ve Zafer Hz. Peygamber'in halası Atike, rüyasında bir adamın ebtah denilen yere geldiğini, yüksek sesle ''Ey vefasız adamlar! Koşun! Üç güne kadar vurulup düşeceğiniz savaş yerine yetişin!'' diye bağırdığını, böyle bağıra bağıra Kabe'ye geldiğini, sonra Ebu Kubeys tepesine çıkıp oradan bir taş yuvarladığını gördü. İnerken parçalanan taşın her bir parçası bir eve isabet etmişti. Atike bu rüyayı kardeşi Abbas'a anlatmış, kimselere duyurma demiş, kısa zaman sonra sır olarak kalması şartıyla Abbas onu Velid bin Utbe'ye haber vermiş, Velid hiç kimseye bahsedilmeyecek diyerek bir başka dostuna fısıldamıştı. Akşam olmadan bu gizli haber bütün Mekke'ye yayılmış bulunuyordu. İşte bu rüyanın konuşulduğundan bir gün sonra damdam Mekke'ye ulaşmıştı. Safa tepesinden var gücüyle ''Ya sabaha'' ah! diye haykıran adama koşanlar, feci bir manzara gördüler. Bindiği devenin burnu ve kulakları kesilmişti, kan fışkırıyordu. Üstü başı yırtılmış, kana bulanmıştı. Muhammed kervanımızı ele geçirdi, Bedir'e yetişin diyordu. Kısa zamanda 950 kişi hazırlandı ve süratle yola çıktı. Yolda kervanın selametle Mekke'ye ulaştığı haberi alındı. Fakat Ebu Cehil, Muhammed'e iyi bir ders vermeden dönemeyiz diyordu. Bedir'de karşı karşıya gelen iki ordu, birbirine yakın akraba olan insanları karşı karşıya getirmişti. Bir tarafta Ebu Bekir vardı, karşı tarafta oğlu Abdurrahman bulunuyordu. Hz. Hamza bu tarafta, Kardeşi Abbas karşı taraftaydı. Ali bin Ebi Talib'in kardeşi Akil, müşrik saflarında yer almıştı. Ebu Huzeyfe'nin babası Utbe, kardeşi Velid, amcası Şeybe, müşrik saflarında bulunuyordu. Hz. Peygamber'in damadı Ebul As, Mekkelilerin arasındaydı daha birbirine pek yakın akraba olan insanların yapacağı bir savaşı önlemek maksadıyla çaba gösteren ve öteden beri sulhsever bir insan olarak bilinen Utbe bin Rebiyan'ın bütün çabaları boşa gitmiş, üstelik korkaklıkla suçlanmıştı. Sabah olunca ilk defa meydana çıkan o olmuştu. Yanında oğlu Velid ve kardeşi Şeybe vardı. Çarpışmak üzere bize adam gönderin diye bağırdı.'' Hz. Peygamber, onlara karşı amcası Hamza'yı, Ebu Talib'in oğlu Ali'yi ve diğer amcası olan Haris'in oğlu Ubeyde'yi gönderdi. Orduda kendisine bu üç insandan daha yakın kimse yoktu. Savaş başladı. Hazreti Hamza, Şeybe'yi, Hazreti Ali, Velid'i ilk saldırıda öldürdüler. Ubeyde ve Utbe birbirlerini ağır şekilde yaralamışlardı. İleri atılan Hamza ve Ali Utbe'yi yere serdiler. Ubeyde geri getirildi. Ya Resulallah ben şehit sayılır mıyım diyordu. Evet cevabını aldı. Bundan sonra iki ordu birbirine saldırdı. Abdurrahman bin Avf'ın yanına sokulan iki kardeş, Ebu Cehil'i kendilerine göstermesini rica ettiler. Özellikle onun Hazreti Peygamberi pek rahatsız ettiğini öğrenmişler. Beraberce onu öldürmek ya da bu yolda ölmek üzere anlaşmışlardı. Bir müddet sonra Abdurrahman onlara, ''İşte aradığınız budur.'' dedi. Her ikisi birden saldırdılar. Fakat takdir kaleminin çizdiği hududu öteye geçemediler. ''Yarın Yüce mevranın huzuruna vardıklarında ikimiz de Ebu Cehil tarafından şehit edildik.'' diyeceklerdi. Bununla beraber Medineli Müslümanlardan Amr bin Cemuh'un oğlu Muaz, savaş alanında güçlü kuvvetli, savaştan anlayan bir müşrikle karşılaştı. Karşılıklı saldırılar oldu. Sonunda Muaz'ın şiddetle çaldığı kılıç hasmını yere yapıştırdı. Muaz bir daha bir daha çaldı. Her çalışta adam kıvranıyor ama elinden sadece kıvranmak geliyor, kendini müdafaa edemiyordu. Muaz hasmının öldüğüne kanaat getirerek tekrar bir başka müşrikle savaşmak üzere ayrılırken yerde yatanın Ebu Cehil olduğunu bilmiyordu. Bilse mutlaka başını keser öyle giderdi. Fakat biraz sonra, incecik bacaklı, tüy kadar hafif bir adam geldi. Onun can çekişmekte olduğunu gördü. Bu adam, Abdullah bin Mes'ud'tu. ''Fırsat bu fırsattır.'' dedi. Onun başını kesti. Resulullah Efendimizin huzuruna götürüp önüne koydu. ''Ey Allah'ın Resulü, Ebu Cehil'i öldürdüm.'' dedi. ''Gerçekten onu sen öldürdüğüne yemin eder misin?'' Hz. Peygamber bu soruyu sormakta haklıydı. Çünkü Ebu Cehil, normal ölçüler içinde on tane i̇bn Mesud'u rahatlıkla meydandan çıkarabilecek bir kişiydi. Beri tarafta Ebu Cehil'i yere seren Muaz, tekrar savaş alanına atılmak üzereydi ki, koluna indirilen bir kılıç darbesiyle durdu. Vuran Ebu Cehil'in oğlu İkrim'iydi. O da babasını yere serenin Muaz olduğundan habersizdi. Bu sebeple vurup geçmişti. Muaz o kolla savaşamazdı. Eğildi, tek ayağıyla sallanan ele bastı, omzunu şiddetle savurdu, kol bedenden ayrılmıştı. Böylece savaşabilirim diyordu. Fakat akan kan dermanını kesti ve biraz sonra yere yıkıldı. Artık Medine'ye dönme hakkı kalmamıştı. Savaş hızını gittikçe artırmaktaydı. Özellikle Hazreti Peygamberin uzun uzadıya dua etmesi, Yüce Mevla tarafından sırf bu muharebe için melekleri indirmesi, muharebenin seyrini değiştirdi. Hazreti Peygamberin yerden alıp savurduğu bir avuç toprak, müşrikleri perişan etmişti. Kur'an'da bu olay anlatılırken, attığın zaman o kum tanelerini sen atmış olmadın, fakat Yüce Allah attı deniliyordu. Meleklere de müşriklerin ense köklerine parmaklarının uçlarıyla darbe indirmeleri emredilmişti. Böylece onlar başlarını kaldıramaz, elleri kılıç tutamaz hale gelecekti. Artık muharebenin sonu gelmek üzereydi. Mekkeliler kaçmaya başlamışlardı. Bu arada Bilal bir zamanlar kendisine dayanılmaz işkenceler yapan Ümeyye bin Halefi aramış ve nihayet onu Abdurrahman bin Alfa sığınmış halde bulmuştu. ''Gelin Allah'ın düşmanı Ümeyye buradadır.'' diye bağırmaya başladı. Yetiştiler. ''Bu benim esirimdir. Dokunamazsınız.'' diyen Abdurrahman'ı dinlemediler ve onu oğluyla birlikte öldürdüler. Savaş sona ermiş, kaçanların bıraktıkları eşya ganimet olarak alınmıştı. Müşrikler yetmiş ölü vermişler, ayrıca yetmiş kişi esir alınmıştı. Bu önemli muharebe hicretten bir buçuk yıl sonra Ramazan ayının on yedisine gelen günde yapılmıştı. Şehitler VE esirler. Şehitler birer birer bulundu, sayıları on Müşriklerin ölüleri orada bulunan bir çukura dolduruldu. Orada üç gün oturuldu. Dördüncü günün sabahında Hazreti Peygamber çukurun başına geldi. Ey Ebu Cehil, ey Utbe bin Rebi'a, ben Rabbimin bana vaat ettiklerini buldum. Siz de buldunuz mu diye seslendi. Hazreti Ömer, ey Allah'ın peygamberi, bunlar birer leşten ibaret. Senin sesini nasıl duyacaklar diye sordu. Siz benim sesimi onlardan daha iyi işitmiyorsunuz. ''Ancak onların cevap verme güçleri yok.'' buyurdu. Dönüş başladı, Zeyd müjdeci olarak gönderildi. Ancak Medine'ye vardığında, Hazreti Peygamber'in sevgili kızı Rukayye'nin vefat ettiğini, şu anda defnedilmek üzere olduğunu öğrendi, kabristana koştu. Hazreti Peygamber, Medine'ye gelirken, esirlerden Ukbe bin Ebi Muait ve Nadr bin Haris'in boyunlarını vurdurdu. Bunlar esirler içinde İslam'a en çok düşmanlık eden ve Hazreti Peygamberi en çok rahatsız edenlerdi. Mekkelilerin şaşkınlığı ve Ebu Leheb'in ölümü Bedir'de canlarını kurtaranlar soluğu Mekke'de aldılar. 313 kişilik küçük bir ordunun 950 kişilik bir orduyu bu derecede perişan ettiğine kimse inanmak istemiyordu. Canını zor kurtaranlardan Ebu Süfyan bin Haris, bu adam Hz. Peygamber'in amcasının oğluydu. Kervanın başında bulunan Ebu Süfyan değildi. Amcası Ebu Lehebe olanları anlatırken, ''Vallahi biz onlarla savaşmış olmadık. Sadece arkamızı dönüp kaçtık. Onlar da canlarının istediğini öldürdüler, canlarının istediğini esir ettiler. Ama onlar aslında havada uçuşan atlara binmiş varlıklara şükretsinler. Çünkü o uçuşan süvarilere ne karşı koyma imkanı vardı ne de önlerinden kaçmak mümkündü.'' demişti. Ebu Süfyan doğruyu söylüyordu. Çünkü Yüce Mevla özel olarak bu muharebe için önce 3 bin melek indirmiş, sonra bu sayıyı beş bine tamamlamıştı. Nitekim Enfal Suresinin 5-11. ayetlerinde bu durum açıkça anlatılmıştır. Ebu Leheb hastaydı ama yeni Ebu Süfyan'dan bunları dinlediği zaman hastalığı daha da arttı. Aslında o, hasta olduğu için savaşa gidememiş, alacağı olan bir şahsı, borcunu silmek suretiyle kendi adına savaşmak için göndermişti. Ebu Leheb, acı haberi aldıktan sonra bir ay kadar yaşadı. Ölmeden kokmaya başladığı için, çocukları bile yanına yaklaşamadılar. Ölüsü evde günlerce kaldı. En son olarak, insanların kınaması üzerine parayla tutulan işçiler, onu sürükleyerek götürüp gömdüler. Esirlerden Fidye Alınması Medine'de esirlerden fidye, kurtuluş akçesi alıp salı verme fikri kabul edildi. Adam başına dörder bin dirhem, gümüş para alınacaktı. Gücü yetmeyenlere ikram ve tenzilat yapıldı. Pek fakir olup okuma yazma bilenler, onar çocuğa okuma öğreterek hürriyetlerine kavuşacaklardı. Pek fakir bir şair olan Ebu Azze, İslam'a ve Hazreti Peygamber'e dil uzatmamak şartıyla serbest bırakıldı. Hazreti Peygamber huzuruna getirilen amcası Abbas'a kendisiyle birlikte Akil ve Nefvel'in de fidyelerini ödemesini emretti. Abbas daha önce Müslüman olduğunu söyledi, kabul edilmedi. Muharebede birçok malım vardı, hepsini aldınız dedi. Onların ganimet olduğu söylendi. En son olarak Abbas, ''Sen beni dilendirecek misin? Benim param mı kaldı?'' deyince, ''Mekke'den ayrılırken, geceleyin ümmül fazla bıraktığın altınlar var.'' cevabı verildi. O zaman Abbas, ''Ben şehadet ederim ki, sen gerçek peygambersin.'' ''O altınları verirken, yanımızda hiç kimse yoktu.'' dedi. Garip olan şu ki, Abbas sanki Hz. Peygamberle yeni tanışıyordu. Ve sanki ilk defa mucize görüyordu. Ashabdan, ''Ya Resulallah, amcan İslam'ı kabul etti. Ondan fidye almasak.'' diyenler oldu. Efendimiz, bir kuruşunu da olsa bırakmayacaksınız emrini verdi. Böylece Abbas, kendisiyle birlikte iki kardeşinin oğulları olan Akil ve Nevfel'in de verecek, 12 bin dirhem ödeyecekti. Ebul As için Hazreti Zeynep, annesi Hazreti Hatice'nin verdiği bir gerdanlığı göndermişti. Şimdi ahiret alemine göçen sevgilinin aziz hatırası, Hazreti Peygamber'in gözlerini yaşla doldurdu. ''Uygun görürseniz bunu almayayım.'' dedi. ''Elbet ey Allah'ın Resulü.'' dediler. Bu defa Ebul As'a fidye olarak başka bir görev yüklendi. ''Kızım Zeynep'i hemen bana göndereceksin.'' denildi. Teklifi kabul eden Ebul As serbest bırakıldı. Ebu'l-As sözünde durdu. Hazreti Zeynep'i yola çıkardı. Ancak Hevrar bin Esved ismindeki bir serkeş, yanına topladığı bir kısım adamlarla Hazreti Zeynep'e hücum etti, onu debesinden düşürdü. Hazreti Zeynep geri getirildi ve daha sonra bir gece yarısı tekrar yola çıkarıldı. Ye'cec adı verilen yerde kendisini bekleyen Zeyd'e teslim edildi. Ancak o deveden yuvarlanışın sonucu olarak çocuk düşürecek ve yaşadığı müddetçe hep hastalık çekecekti. Mekke'nin hakimiyetinin Ebu Süfyan'a geçmesi Ebu Süfyan Bedir'de Hanzala ismindeki oğlunu kaybetmişti. Diğer oğlu Amr esir düşmüştü. Ama bu savaş bir bakıma onun işine yaramıştı. Çünkü Ebu Cehil ve ondan sonra Mekke'de hakimiyeti ele alabilecek olanların hepsi öldürülmüş ve Mekke hakimliğinin tartışmasız tek adayı haline gelmişti. Bundan böyle Mekke'de onun sözü geçecekti. Ebu Süfyan, Mekkelilere, ''Ölülerinizi ağlamayın, yoksa Müslümanlara karşı kininiz azalır.'' diyordu. Oğlu Amr'ı kurtarmak için fidye vermedi. Bir gün bir Müslümanla karşılaştı, onu yakaladı, oğlunun serbest bırakılması karşılığında onu gönderdi. İlk Bayram Namazının Kalınması Resulullah Efendimiz Ramazan bayramına iki gün kala fıtır sadakası verilmesini emretti. Bayram namazına üzerine namaz farz olan erkek kadın herkesin çıkmasını emretti. Bir kadın, giyecek elbisesi olmayanları sordu. Komşusundan ödünç almaları tavsiye edildi. Namaz kalamayacak durumda olan hanımların bile mutlaka gelmeleri, kenarda beklemeleri ve bayramın bereketinden mahrum kalmamaları emredildi. Efendimiz, bayram namazına bir yoldan gitti, ayrı bir yoldan döndü. Arkada bulunan hanımlara sesinin ulaşmaması sebebiyle gitti, onlara da özel bir konuşma yaptı. Münafıkların Ortaya Çıkması Meşhur Yahudi şair Ka bin Eşref baş sağlığı dilemek üzere Mekke'ye gitmiş, onları teselli etmiş ve dönmüştü. Dönüşünde Hazreti Peygamber ve İslam aleyhine şiirler söylemeye başlamış ve bu hususta oldukça ileri gitmişti. Durum Hazreti Peygamber ve birkaç sahabi arasında müzakere edildi. Onun süt kardeşi olan Ebu ile ve Muhammed bin Mesleme bu görevi üzerlerine aldılar. Bir gece Hazreti Peygamber onları Baki mezarlığına kadar getirip dua ederek uğurladı. Birkaç saat sonra döndüler. Ya Resulallah, artık kabe bin Eşref adında biri yaşamıyor dediler. Bu arada Mekkeli, kötü pek bir şahıs olan Ümeyr bin Veh, Safvan bin Ümeyye ile anlaştı. Hazreti Peygamber'i öldürme kararı aldılar. Umeyr kendini kurtaramazsa Safvan onun eşini ve çocuklarını yaşadıkça geçindirme sözü vermiş oluyordu. Umeyr Medine'de Hazreti Ömer tarafından yakalandı. Resulullah Efendimiz Safvan'la aralarında geçen konuşmaları anlatınca Umeyr Müslüman oldu. Medine'de İslam'ın günden güne kuvvet bulması, yeraltı faaliyetlerini gündeme getirdi, hem kendilerini garanti altına almak, hem Müslümanların faydalandığı her şeyden faydalanmak ve hem de el altından fitne ve fesat çıkarmak maksadıyla, görünüşte İslam'ı kabul edenler oldu. Bunlar içlerindeki küfür duygusunu yenemeyen kişilerdi. Kur'an'da bu adamlarla ilgili olarak birçok ayet vardır. Mesela iman edenlerle buluştuklarında biz iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz sizinle beraberiz. Biz onlarda sadece alay ediyoruz derler. Aslında Allah onlarla alay etmektedir ve onlara azgınlıkları içinde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere mühlet vermektedir. Onlar, hidayeti vermek suretiyle dalaleti satın alan insanlardır. Yaptıkları ticaret onlara kar getirmemiş, onlar hidayete erememişlerdir. Bu ve benzeri ayetler onların durumunu pek güzel açıklamaktadır. Zekatın Fars Kılınması Bu yıl zekat emri de gelmişti. Yüce Mevla, namazı dosdoğru kılın, zekat verin, iyi bilin ki kendiniz için dünyadayken neyi takdim ederseniz Allah'ın yanında onu bulursunuz. Allah sizin işlediklerinizi görendir buyuruyordu. Efendimiz, kazanılan malın kırkta birini, tarladan çıkan mahsulün onda birini zekat olarak getirmelerini müminlere emretti. Bu verilen zekatlar bir taraftan zenginle fakir arasında bir köprü kuracak ve topluma huzur getirecek, kardeşlik bağlarını destekleyecek, diğer taraftan en az on defa yapılmışçasına bir mükafatla karşılanacaktı. Hazreti Fatıma ile Hz. Ali'nin evlenmesi ve Beni Kaynuka gazası. Kurban bayramından bir gün önce Hazreti Peygamber Ukbe bin Amir'i çağırdı. Önüne bir davar sürüsü kattı, kurbanı olmayan ailelere birer tane vermesini emretti. Bu yıl Hazreti Ali ve Fatıma'nın evlenme merasimi yapıldı. Büyük peygamberinin sevgili kızına verdiği eşyayı bir insan sırtına alıp götürebilirdi. Efendimiz evin dıştaki işlerini Ali'ye, içteki işlerini de kızı Fatıma'ya ait olmak üzere bölüştürdü. O günlerde Kaynuka Yahudileri çarşısına bir kuyumcu dükkanına giden bir Müslüman hanım rahatsız edildi. Utanacağı duruma düşürüldü. Durumu öğrenen bir Müslüman, sarkıntılık eden Yahudi'yi öldürdü. Yahudiler toplandılar ve onu öldürdüler. Durumu öğrenen efendimiz Kaynukalıları kuşattı. Araya giren münafıklar verilecek cezayı hafifletmeye çalıştılar. En sonunda taşıyabildikleri kadar eşyalarını alıp gitmeleri karara bağlandı. Halbuki onlar sulh ve sükun içinde yaşamak üzere Hazreti Peygamber'de anlaşmışlardı. Sevik kazası Bedir harbinin intikamını almayınca yıkanmayacağına dair yemin eden Ebu Süfyan, 200 kişilik bir kuvvetle geldi. Medine hurmalıklarında bulunan bir Müslümanı ve misafirini şehit etti. Evini ve bahçesini ateşe verdi ve Mekke'ye doğru kaçmaya başladı. Yolda Müslümanların yetişi vermesi korkusuyla develerin üzerindeki un çuvallarını yola bırakı bıraka kaçıyorlardı. Maksatları hem yüklerini hafifletmek hem de gelecek olanları bu çuvallarla oyalamaktı. Durumu haber alan Efendimiz derhal onları takibe çıkmış ama yetişememişti. Bu olaya sevik gazası, kavrulmuş un gazası denildi. Mekke'ye döndüklerinde halk onları sadece ayıplamıştı. Yine bu yılda Hazreti Peygamber Ümmü Gülsüm ismindeki kızını Hazreti Osman'la nikahlamış, kendisi de Hazreti Ömer'in dul kalan kızı Hafsa ile evlenmiştir. Hind ile Vahşi'nin anlaşması. Bir gün Cübeyr bin Mut'ım kölesi Vahşi'yi çağırdı. Amcası Tuayme'nin Bedir'de öldürüldüğünü anlattı. Senden istediğim amcana karşılık olarak Hamza'yı öldürmendir. Bir amcaya karşı bir amca istiyorum dedi. Şayet bu işi becerebilirse vahşi hürriyetini elde etmiş olacaktı. Ebu Süfyan'ın eşi Hint bu anlaşmadan haberdar olduğu zaman vahşi ile görüşmüş, kendisinin de ayrıca memnun olacağı hediyeler takdim edeceğini bildirmişti. Peygamberimiz ve Zeyd'in Evlilikleri Bedir'de ilk defa meydana çıkan üç yiğitten Ubeyde, Medine'ye dönerken ruhunu Yüce Mevla'ya teslim etmişti. Onun dul kalan hanımı Zeynep bin Huzeym'e, Hazreti Peygamber'den gelen bir evlilik teklifini memnuniyetle kabul etti. Kendisi öteden beri iyiliksever bir hanım olarak bilinirdi. Bu sebeple insanlar ona Ümmül Mesakin, yoksullar annesi demeyi uygun görmüşlerdi. Zeynep Hanım geldi, mescidin kenarında kendisine tahsis edilen odaya yerleşti. Ancak o, Resulullah Efendimizle üç ay evli kalacak, daha sonra Yüce Mevla’nın misafiri olmak üzere ahiret alemine yolcu edilecekti. Bu arada Hazreti Peygamber, evlat edindiği Zeyd'in isteği üzerine, halası Ümeyye'nin kızı Zeynep'e dönür oldu, bu teklif kabul edilmedi. Çünkü Zeynep, Kureyş içinde pek seçkin bir ailenin kızıydı. Zeytse, ise azatlı bir köleydi. Ancak Yüce Mevla indirdiği ayette Allah Resulü bir işi emretti mi artık hiçbir mümin erkeğin ya da kadının o işte muhayyer olma hakkı yoktur buyurmuştu. Bu emir gelince Zeynep ve ailesi çaresiz olarak peki dediler evlendiler. Ancak bu duygularda yapılan evlilik ne zamana kadar ağız ile devam edecekti? Uhud Harbi Bedir'de uğranılan mağlubiyetin acısını çıkarmak için ciddi bir faaliyete girişen Mekkeliler kabile kabile dolaştılar. Bedir günlerinde gelen kervanın bütün karını ortaya koydular. 3000 kişilik bir orduyla yola çıktılar. Son anda Hz. Peygamber, Abbas'ın gönderdiği bir mektupla olaydan haberdar oldu. Ashab ile mescitte müşavere etti. Gördüğü bir rüyayı anlattı. Rüyasında bir sığır boğazlanmış, kılıcında bir gedik açılmış, elini sağlam bir zırha sokmuştu. Bunlar, ashabımdan birçok insanın öldürüleceğini, akrabamdan bir insanı kaybedeceğimi gösteriyor. Zırhsa Medine'yi temsil etmektedir. Ben Medine'de kalıp savunma harbi yapma taraftarıyım, dedi. Bedir'de kervandan çok müşrik ordusuyla karşılaşmayı ısrarla isterken, bu defa kendiliğinden Medine'de kalmayı ve savunma harbi yapmayı istemesi dikkat çekmedi. Özellikle gençler, çoktandır böyle bir günü beklediklerini söyleyerek, göğüs göğüse çarpışmaya Efendimiz'i razı ettiler. Cuma namazı kılındı, Efendimiz odasında zırhını giyindi, silahını kuşandı ve çıktı. Bu defa büyüklerin tekdiri karşısında kalanlar, ''Ey Allah'ın Resulü nasıl bilirsen öyle yap, savunma harbi yapalım.'' dediler. Bir peygamber zırhını giydikten sonra savaş yapmadan çıkarmaz. ''Artık emirlerime itaat etmeniz gerekiyor.'' dedi. İkindi vakti yola çıkıldı, küçükler yoldan geri çevrildi. Gece yolda yatıldı, sabah erken saatte Uhud'a ulaşıldı. Efendimiz, elli kişilik bir okçu birliğini, Ayneğin adı verilen bir geçide yerleştirdi. Galip de olsak, mağlup da olsak, benden emir gelmedikçe buradan ayrılmayın dedi. Bu emri tekrar tekrar dile getirdi. Düşmanın bu taraftan saldıracağından endişe ettiğini özel olarak anlattı savaş başladı. Yine galip olanlar Müslümanlardı. Kısa zamanda onları önlerine katmış kovalamaya başlamışlardı. Kendileri def çalıp şarkı söyleyerek harbe teşvik eden kadınlara da aldırış etmeden kaçıyorlardı. Bir kısım Müslümanlar ganimet toplamaya başlamışlardı. Onları gören okçular biz de nasibimizi toplayalım dediler. Komutan olan Abdullah bin Cübeyr, Hazreti Peygamberden henüz emir gelmedi şeklinde onları uyardı, dinlemediler. Harp meydanına doğru koşmaya başlamışlardı. Hazreti Peygamber'in maksadı savaş bitinceye kadar beklemekti diyorlardı. Geçidin boşaldığını gören Halid bin Velid süvarileri harekete geçirdi. Orada kalan birkaç kişiyi öldürdüler ve savaş meydanına hücum ettiler. Kaçmakta olanlar döndüler. Bu defa Müslümanlar kıskanç içine alınmış oldular. Galipken mağlup duruma düşülmüştü. Bu arada savaş başlayalı sekiz kişiyi öldüren Hazreti Hamza son olarak karşılaştığı şahsı da yere sererken ardında gölge gibi dolaşan bir zenciden habersizdi. Fakat zenci Hazreti Hamza'nın tam istediği duruma geldiğini gördüğü anda mızrağını fırlatmış, mızrak Hazreti Hamza'nın göbeğinin altından girmiş, arkadan çıkmıştı. Bu durumda Hazreti Hamza sadece bir iki adım atmış ve olduğu yere yığılıp kalmıştı. Ebu Süfyan'ın eşi Hint, müjdeyi aldığı zaman çılgınca hareketler yapmış, sonra vahşi ile birlikte Hazreti Hamza'nın yanına gelmiş, onun karnını yararak ciğerini çıkarmış, ısırıp çiğnemeye başlamıştı. Daha sonra onun burnunu, kulaklarını kesmiş, bunları parça parça bölerek ipe dizmiş, boynuna gerdanlık, eline bilezik, ayağına halhal yapmıştı. Onu gören kadınlar aynı yolu tuttular. Müslüman şehitlerin çeşitli yerlerini keserek kendilerine takı yaptılar. Bu arada Mus'ab bin Umeyr'i öldüren şahıs, onu Hz. Peygamber'e benzetmiş, Muhammed'i öldürdüm diye bağırmaya başlamıştı. Bir kısım Müslümanlar muharebe meydanını terk edip gittiler. Arkalarından Hz. Peygamber'in seslendiğini bile duymuyorlardı. Diğer bir kısmı ise, o halde yaşamanın bir anlamı kalmadı diyerek düşmana saldırmaktaydı. Savaşın en çetini Hazreti Peygamber'in bulunduğu yerde cereyan ediyordu. Efendimizin etrafında pek az insan kalmış, vurulan bir darbeyle Efendimizin başındaki miferin iki halkası mübarek yüzüne batmıştı. Yüzünden kanlar akmakta olan Efendimiz, Peygamber'in yüzünü kana bulayan bir topluluk nasıl kurtulur ve mutlu olur demekteydi. Kureyşliler gittikçe bastırıyorlardı. Öyle ki Efendimiz yanında kalan birkaç kişiyle kayalıklara tırmandı. Ardından çıkmak isteyen müşrikleri gördü. Allah'ım artık buraya çıkamasınlar diye niyaz etti. Ebu Süfyan, Zafer'in verdiği hoşlukla şarkı söylüyor. Yücel ey Hübel, Yücel ey Hübel diyerek Tanrı olduğuna inandığı putuna şükürlerini arz ediyordu. Ebu Süfyan bir yıl sonra Bedir'de tekrar buluşalım dedi ve ordu Mekke yolunu tuttu. Şehitler birer ikişer defnedildi ve Medine'ye dönüldü. Bu konuda Hz. Peygamber'in kardeşlerimiz bize insaflı davranmadılar diyerek okçuların kazanılmış zaferi bozguna çevirmelerini anlatmak istediği rivayet edilir. Gerçekten de onların açgözlülüğü olmasa mükemmel bir zaferle dönülecek bunca kadın dul bunca çocuk yetim kalmayacaktı. Bir gün sonra Hazreti Peygamber, Uhud Savaşı'na katılanların derhal toplanmalarını emretti. Kureyş'in tekrar dönüp gelmelerinden endişe duyuyordu. Toplanan ve pek çoğu yaralı olan orduyla Hamraül Esed denilen yere kadar gidildi. Onların yola devam ettikleri anlaşıldı. Ancak Hamraül esette uyuyup kalmış olan şair Ebu Azze yakalandı. Bedir'de esir edilmişken dilini tutması şartıyla serbest bırakılmıştı. Ebu Azze bu defa yine dilini tutması şartıyla bağışlanmayı istedi. Fakat Hz. Peygamber, bir mümin bir yılanın deliğinden iki defa ısırılmaz dedi, emretti, boynu vuruldu. Ordu Medine'ye döndü. Reci vakası Ashabdan Asım bin Sabit'in başını getirene yüz deve vereceği vaadinde bulunan Sülafe ismindeki kadın, oğlunun intikamını almayı hedeflemişti. Onun kafatasıyla şarap içeceğine yemini vardı. Adal ve Kare kabilesinden birkaç kişi Medine'ye geldi. Kendilerine İslam'ı ve Kur'an'ı öğretecek muallimler istediler. Asım'ın da içinde bulunduğu Müslümanlarla yola çıktılar ve Reci suyu başında onları öldürdüler. Hz. Peygamber'in tebliğ göreviyle yola çıkardığı bir toplulukta, biri Meune, Meune kuyusu denilen yerde kıstırılıp şehit edildi. Her iki haber, Hz. Peygamber'e aynı günde ulaştı. Efendimiz, sabah namazlarında bir ay müddetle arkadaşları için mağfiret diledi, onlara kast edenler için beddua etti. Yahudilerin ihaneti. Bir diyet ödemesi konusunda görüşme yapmak üzere, Nadir Yahudilerine gelen Hazreti Peygamber, izzet ve ikramla karşılandı ve bir gölgeleye alındı. Orada otururken tepesinden bir değirmen taşı bırakmak üzere hazırlık yaptılar. cibril ile Emin'in uyarısıyla oradan ayrılan Efendimiz, yaptıkları ihanetin cezası olarak Medine'yi terk edip gitmelerini, değilse savaşa hazır olmalarını istedi. Adamlar evvela gitmek istemediler. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selûl'den yardım gelecek diye beklediler. Fakat geçen günler onlara umduklarını getirmedi, korkularını artırdı. Nihayet her şeylerini alıp gitmek üzere anlaşma yaptılar, Medine'yi terk ettiler. Hayber'e gidecek ve orada yerleşeceklerdi. İçkinin HARAM kalınması. Bir gün Hz. Peygamber'in süt kardeşi Ebu Selem'e vefat etti. Hanımı Ümmü Seleme, Hazreti Peygamber'e geldi, onun için neler yapabilirim dedi. Allah'ım Ebu Seleme'nin günahlarını bağışla, bana da ondan daha hayırlı bir eş nasip et diye dua et buyururdu. Ümmü Seleme hayret etmiş, Allah'ım Ebu Seleme'den daha hayırlı bir insan olur mu demiş ama Hazreti Peygamber'in yaptığı tavsiyeyi yerine getirmiş, o yolda dua etmeye başlamıştı. O günlerde Hz. Ömer, Nebiler Sultanı Efendimiz'e gelerek içkinin insanlığa getirdiği belaları dile getirmiş ve bu konuda açık bir hüküm istemişti. Yüce Mevla, indirdiği bir ayette sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, o ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Günahları ise faydasından daha büyüktür, buyurmuştu. İkisinde de büyük günah olduğunu öğrenen bir kısım insanlar bunları bıraktılar. Ama bir gün Abdurrahman bin Avf'ın verdiği bir ziyafette çakır keyif haliyle namaza duran imam, Kafirun suresini sonuna kadar okumayı beceremedi. Durum sabahleyin Resulullah Efendimiz'e anlatıldı. Olay üzücüydü. Hz. Peygamber bu konuda Yüce Mevla'dan bir hüküm geleceğini ümit ediyordu. Nitekim bu konuyla ilgili olarak, ''Ey iman edenler! Ne söylediğinizi bilecek hale gelinceye kadar sarhoşken namaza yaklaşmayın'' emri geldi. Bu emir bir kısım Müslümanlara, ''Yüce Mevla sarhoş olanı huzuruna bile almıyor'' dedirterek onları içkiden uzaklaştırdı. Bir kısım insanlar, yatsıdan sonra içip sabaha kadar sarhoşluğu bertaraf etme yolunu tuttu. Ama bir gece, içkili bir toplantıda sarhoş olan birisi, ensarı hicveden bir şiir okudu. Bu, insanların muhacir ve ensar kavgası çıkarmalarına sebep oldu, baş yarıldı, kan aktı. Sabahleyin Hz. Ömer, olayı Hz. Peygamber'e anlattı. ''Allah'ım, bize kesin ve açık bir hüküm ver.'' diye niyaz ediyordu. Nitekim içkinin, kumarın, dikili taşların, put ve benzerlerinin ve fal oklarının şeytan işi pislikler olduğu terk edilmesi gerektiği emri geldi. Hendek Savaşı Gelecek yıl Bedir'de buluşalım diyerek giden Ebu Süfyan, bu sözünde samimiydi. Gerçek darbeyi Bedir'de indirmek istiyordu. Fakat aradan geçen aylar onun cesaretini kırmaktaydı. Özellikle Bedir günleri yaklaştıkça, ki yılın belli günlerinde Bedir'de panayır kurulurdu, cesareti korkuya dönüştü. Toplayabildiği 2000 kişiyle yolun yarısına kadar geldi. Sonra havaların kurak gittiğini, hayvanların yemini bulmakta bile güçlük çektiklerini anlattığı bir konu. Konuşmayı, ben geri dönüyorum, siz de geri dönün diyerek bitirdi. Hazreti Peygamber, 1500 kişiyle geldiği Bedir'de, günlerce Ebu Süfyan'ı bekledi. Gelirken ticaret mallarını da getirmeyi tavsiye ettiği müminler, iyi bir alışveriş yapmış, maddi ve manevi kar ile Medine'ye dönmüş oldular. Ebu Süfyan, Mekke'ye gururla dönememiş, kimse onun bu davranışını hoş karşılamamıştı. Mutlaka bu haysiyet kırıcı olay tamir edilmeliydi. Bu sırada Mekke'ye gelen Yahudiler, ortaklaşa bir ordu ile Medine üzerine yürüme teklifi getirdiler. Bunlar Medine'den sürüdüp çıkarılan Yahudilerdi. Geniş bir faaliyet başladı, 10 bin kişiden oluşan bir ordu hazırlandı. Bu defa kesin sonuç almadan dönülmeyecekti. Abbas bin Abdülmuttalib'in durumdan haberdar eden ve tedbirli olmaları gerektiğini bildiren mektubu, tam zamanında ulaştı, Hz. Peygamber ashabıyla müşavere yaptı selman Farisi bu gibi durumlarda kendi yurdunda hendekler kazılarak müdafaa harbi yapıldığını söyledi. Hz. Peygamber herkese belli ölçüde yer tayin etti, ciddi bir kazı faaliyeti başladı. Öyle ki Mekke ordusu geldiğinde kazı işi de bitmişti. Mekkeliler hiç ummadıkları bir durumla karşılaşmanın şaşkınlığı içindeydiler. Bu arada Nadir Yahudilerinin reisi Huye bin Ahtap, Kurayza Yahudilerine gitmiş, ''Biz Muhammed'le anlaşmalıyız, anlaşmayı bozacak bir durum yok.'' demelerine rağmen onları kandırmış ve müşriklerle birlikte savaşmaya razı etmişti. Karşılıklı taş ve ok atarak günlerce savaşıldı. Bir gün Amr bin Abdüvedd isimli meşhur silahşör, üç arkadaşıyla birlikte atlarını mahmuzladılar ve hendeyi açtılar. Amr çarpışacak er istedi, kimse çıkmadı. Amr'ın hakarete varan ısrarları karşısında, Hazreti Ali ona karşı çıkma izni istedi. Hazreti Peygamber, otur ey Ali, bu Amr'dır diyordu. Üçüncü defa olarak izin isteyen Ali bin Ebi Talip, Hazreti Peygamberin, Allah'ım, Bedir'de Ubeyde'yi, Uhud'da Hamza'yı aldın, Ali'yi bana bağışla duasıyla meydana çıktı. Yapılan karşılaşmada, Amr cansız yere serildi, Hendeyi geçenlerden Nevfel, Zübeyir bin Avvam'ın kılıcıyla can verdi. İkrime ve Dırar kaçtılar. Karşı taraftan, Amr'ın cesedi için on bin dirhem teklif edildiyse de, Hazreti Peygamber, biz ölü satıp para almayız dedi ve cesedi onlara teslim etti. Araplar, uzun süren muharebeye tahammül edemezdi. Bu sebeple Ebu Süfyan, umumi taarruz emri verdi. Sabahtan akşama kadar süren şiddetli çatışmada yine netice alınamamıştı. Beri tarafta Hazreti Peygamber, uzun uzadıya yaptığı dua ve niyazı gülümseyerek bitirdi etrafındakilere yüce mevla'dan yardım geldiğini beyan etti. Bana poyraz rüzgarıyla yardım geldi. At kavmi ise lodos rüzgarıyla mahvedildi diyordu. Nihayet bir ikindi sonu çıkan şiddetli bir rüzgar her şeyi alt üst etti. Çadırlar yıkıldı, kazanlar devrildi, ateşler etrafa dağıldı. Kimse ne yapacağını bilemez hale gelmişti. Ebu Süfyan, gece vakti yaptığı kısa bir konuşmayla bu işin sonunun gelmeyeceğini anlattı ve işte ben gidiyorum dedi. Kalalım, savaşı devam ettirelim diyen olmadı. Sabah olduğunda ordunun eşyasını toplayıp götürmek için kalan birkaç yüz kişiden başka kimsenin kalmadığı görüldü. Beni Kurayza Gazası Hz. Peygamber, Medine'ye döndü. Günlerdir muharebenin verdiği yorgunluğu atmak ve temizlenmek üzere yıkandı. Bu arada Cibri ile Emin gelmiş, biz henüz silahlarımızı çıkarmadık demiş ve Kurayza üzerine yürünmesi gerektiğini bildirmişti. Hz. Peygamber, derhal ordunun toplanmasını emretmiş ve hiç kimse Kurayza yurduna varmadan ikindi namazını kılmasın demişti. Yürüyüş başladı. Akşama doğru kalenin kuşatılması tamamlandı. Günlerce süren kuşatma sonucu, kale komutanı Yahudilerin ileri gelenleriyle bir toplantı yaptı. Onlara, ''Size üç hal çaresi getiriyorum.'' dedi, ''Anlat.'' dediler. ''Biliyorsunuz bu adam Allah'ın peygamberidir. Onun dinine girelim, dünyamızı da, ahiretimizi de kurtaralım.'' dedi. ''Olmaz, o Yahudi milletinden değildir.'' dediler. ''Çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldürelim, kılıçlarımızı sıyırıp kahramanca vuruşalım.'' dedi. ''Biz çocuklarımız ve kadınlarımız için varız.'' dediler. ''Yarın cumartesidir. Bizim bu gece ve yarın iş yapmayacağımızı biliyorlar. Bundan istifade edelim, bu gece onlara saldıralım.'' dedi. ''Biz cumartesi gününün hürmetini çiğneyemeyiz.'' dediler. Getirdiği bütün hal çarelerin reddedildiğini gören Ka'b bin Esed, ''Bir kere aklınızı kullanabilseydiniz ne kaybederdiniz?'' demekten kendini alamadı. Birkaç gün sonra Saad bin Muaz tarafından verilecek hükme razı olarak teslim oldular. Saad çocuk ve kadınların esir olarak alınmasını, erkeklerin öldürülmesini, mallarının ganimet olarak alınmasını emretti. Peygamberimizin Ümmü Seleme ve Zeynep binti Cahşla evlenmesi Bu yıl Hazreti Peygamber Ümmü Seleme ile evlendi. Ümmü Selem'e, vefat eden Zeynep binti Huzeyme'den boşalan odaya yerleşti. Zeyd ile Zeynep binti Cahş arasında kurulan evlilik bağı, günden güne tatsızlaşarak devam ediyordu. Zeyd bazen Hazreti Peygamber'e durumu arz ediyor, sabırlı davranması ve eşine sahip olması tavsiyesini alıyordu. Fakat bir gün geldi, ben Zeynep'i boşadım dedi. Aradan bir zaman geçti, Yüce Mevla indirdiği ayette Zeyd'in evlilik bağını koparmasından sonra Zeynep'i kendisine nikah ettiğini bildiriyor ve bu hükmü de evlatlık edinilen şahısların boşadıkları hanımları almakta müminlere bir vebal olmadığını anlatmak için koyduğunu bildiriyordu. Ayrıca bir başka ayette, sizin evlatlık edindiğiniz kişileri Allah sizin oğullarınız olarak kabul etmemiştir buyurmuş ve onları babalarına ait isimlerle çağırın emrini vermişti. Yıllardır Zeyd bin Muhammed şeklinde tanınan Zeyd, artık Zeyd bin Harise olarak bilinecekti. Beni Mustalık Gazası ve İfk Hadisesi Benû Mustalık kabilesi tarafından Medine'ye yapılacak bir baskın haberi geldi. Hazreti Peygamber derhal oraya hareket etti. Topluluklarını dağıttı. Bir kısmı esir alındı ve dönüldü. Yolda Hazreti Ayşe'nin bir ihtiyaç için ayrıldığı fark edilmedi ve ordu hareket etti. Hazreti Ayşe dönüp ordunun bulunduğu yere geldiğinde onların gittiklerini gördü. Bu arada yine bir ihtiyaç için ordudan ayrı kalan Saffan bin Muattal da gelmiş, Hazreti Ayşe'yi orada görmüştü. Onu deveye bindirdi, kendisi devenin yularını tuttu ve yola çıktılar. Orduya yetiştiler. Ancak münafıkların reisi olan İbnü Selul Medine'ye vardıklarında Hazreti Ayşe ile Saffa'nın çirkin bir iş için geri kaldıkları iddiasını ortaya attı. Münafıklar bu iftirayı etrafa yaydılar. Müslümanlardan bu asılsız habere katılanlar oldu. Hazreti Peygamber yüce Mevla'dan bir açıklama gelecek ümidiyle bir ay bekledi. Netice olarak mescide durumu anlattı, iftirayı ortaya atanın cezalandırılmasını istedi. Fakat bu konu bir evs ve hazreç mücadelesi şekline dönüştürüldü ve kavga çıktı. Hazreti Peygamber'e olayı yatıştırmak düştü. Olayı yakınlarından araştırdı, kimse Hazreti Aişe'yi suçlu bulmuyordu. Hazreti Ömer, ''Ey Allah'ın Resulü, Aişe'yi sana nikah eden kimdir?'' demiş, ''Allah'tır'' cevabını alınca, zina ederek senin namusunu kirletecek bir hanımı Allah sana nikah eder mi? Bu büyük bir iftiradır demişti. O gün Nur suresinin 11-20. ila ayetleri indirilmiş ve Hazreti Ayşe’nin tertemiz olduğu beyan edilmiştir. Benü Mustalık esirleri arasında bulunan Cüveyriye Hanım'la Hazreti Peygamber'in evlenmesi, o kabileden alınan bütün esirlerin serbest bırakılmasına sebep olmuştur. Yine bu yılda Ebul As'ın Medine'ye gelip İslam'ı kabul etmesi üzerine efendimiz kızı Hazreti Zeynep'i yine ona vermiştir. Rıdvan Biyatı ve Hudeybiye antlaşması Hicretin 6. yılında Efendimiz gördüğü bir rüya üzerine umre seferine çıktı. Yanında 1400 kişi vardı. Ancak Mekke'ye 15 kilometre kala Hudeybiye mevkiinde durma mecburiyeti hissetti. Çünkü devesi Kaswa ileri gitmek istemiyordu. Onu hicret yolculuğu bittiğinde durması gereken yerde durdurup çöktüren ilahi kuvvet, bu defada ilerlemesini engellemişti. Aynı zamanda Mekke'den alınan haberler, hiçbir şekilde kendilerinin Mekke'ye sokulmayacağı şeklindeydi. Mekke'den gelenlerle görüşüldü, savaş maksadı taşımadıkları anlatıldı ama faydası olmadı. Hazreti Peygamber, maksatlarını açık açık anlatmak için damadı Osman bin Affan'ı gönderdi. Bu defa onu geri göndermediler. Hatta orduda onun öldürüldüğü söylentisi çıktı. O zaman Hz. Peygamber bir ağacın altına oturdu, gerekirse savaşmak ve düşmandan kaçmamak üzere ashabından beyat aldı. İslam tarihinde beyat-ı rıdvan, Allah'ın razı olduğu sözleşme olarak bilinen bu büyük merasimden haberdar olan Mekkeliler, Süheyl bin Amr'ı gönderdiler. Heyecanlı tartışmalar sonucu bir anlaşma yapıldı. Buna göre iki taraf birbiriyle 10 yıl boyunca savaş yapmayacak, dileyen kabile iki taraftan biriyle anlaşma yapacak, Müslümanlardan biri küfre dönerse geri verilmeyecek, ama müşriklerden biri Müslüman olursa geri verilecekti. Ayrıca bu yıl umre yapmadan dönülecek, bir yıl sonra geldikleri takdirde Mekke üç gün müddetle onlara açık tutulacak ve yolcu silahı olan kılıçtan başka silah bulundurulmayacaktı. Müslümanlar bu anlaşmadan hoşlanmamışlar ama Yüce Mevla bu anlaşmayı Fethi Mübin, apaçık bir fetih olarak değerlendirmişti. Peygamberimizin Hükümdarları İslam'a Davet Etmesi Hazreti Peygamber Hudeybiye'den geldikten sonra etrafta bulunan sultanlara ve genel vali durumunda olanlara mektuplar yazdırdı. Bunları yaptırdığı mühürle mühürledi. Mühürde Muhammed Resulullah yazılıydı. Etraftaki hükümdarlar içinde iman eden sadece Habeş Necaşisi ve Bahreyn emiriydi. Özellikle Bizans Kralı Heraklius mektupla ciddi şekilde ilgilenmiş, araştırma yapmış ve Hz. Peygamber'in gerçekten Allah'ın Resulü olduğunu anlamış ama saltanattan mahrum olma korkusuyla hayır demişti. İran Şah'ı mektubu parçalamış, Gassa'nın emiri elçiyi öldürmüştü. Habeş Necaşisi, Hazreti Peygamber'in dünür olduğu Ümmü Habibe'nin teklifi kabul etmesi üzerine nikahı kıymış, Hz. Peygamber adına mehir ödemiş ve Habeş diyarındakilere bir gemi tahsis ederek Medine'ye gitmek üzere yola çıkarmıştı. Mısır Kralı ise bir takım hediyelerle birlikte iki cariye göndermiş, Hz. Peygamber bunlardan Mariye isimli olanla evlenmişti. Bu hanım ileride İbrahim isminde bir çocuk doğuracaktı. Hayber Gazası Hazreti Peygamber Hayberlilerin Mekkelilerle anlaşma yapmasından endişe ediyordu. Şayet böyle bir anlaşma yaparlarsa onlara gereken ders verilemeyecekti. Ayrıca Medine, Mekke ve Hayber arasında bulunuyordu. Bu iki düşmanın kıskacından bir türlü kurtulamamıştı. Çünkü kuzeye gitse Mekkeliler saldıracak, güneye gitse Hayberliler baskın yapacaktı. Şimdi Mekkelilerle anlaşma yaptığına göre arkadan gelecek bir tehlike yoktu. Derhal ordunun toplanmasını emretti, 1600 kişi toplandı. Çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere 20 kadın bu sefere katılıyordu. Medine'den 180 kilometre kuzeyde bulunan kale kuşatılırken, Hayberdiler, İslam ordusunun geldiğini ancak fark etmiş oluyordu. Günlerce savaştan sonra, Resulullah Efendimiz, ''Yarın sancağı bir insana vereceğim ki, O Allah'ı ve Resulünü seviyor, Allah ve Resulü de O'nu seviyor. Yüce Mevla, O'nun eliyle fetih nasip edecektir.'' dedi. Sancak, Hazreti Ali'ye verildi. Sancağı verirken, ''Ey Ali, yemin ederim ki, senin elinle bir insanı Allah'ın hidayete erdirmesi, senin için dünyanın en değerli nimetlerinden daha hayırlıdır.'' demişti. Hz. Peygamber bu sözleriyle, asıl maksadın muharebe etmek olmadığını pek güzel anlatmış oluyordu. O gün yapılan savaş neticesi, Hayber kalelerinin en büyüğü fethedilmiş oldu. O günden sonra diğer kaleler birer birer fethedildi. Bir kale fethedilince kaledekiler diğerine geçiyorlardı. En son kaleye geldiklerinde toprağı işlemek ve gelirini yarı yarıya bölüşmek üzere teklif yaptılar. Hz. Peygamber, ''Dilediğimiz her zaman sizi buradan söküp çıkartmak şartıyla kabul ediyoruz.'' dedi. Bu sırada Habeşistan'dan Medine'ye gelen ama Hazreti Peygamber'in Hayber'de olduğunu öğrenen Müslümanlar da Hayber'e gitmişlerdi. Resulullah amcasının oğlu Cafer'i gördüğünde Cafer'in gelişine mi yoksa Hayber'in fethine mi daha çok sevindiğimi bilemiyorum buyurmuştu. Yeni gelenlere savaşa katılmış gibi pay verildi. Peygamberimizin Hazreti Safiye ile evlenmesi ve ganimet malını çalmanın cezası Dönerken yolda henüz Medine'ye gelmeden, Hz. Peygamber, Nadir Yahudilerinin reisi olan Hüye-i bin Ahtab'ın kızı, Hz. Safiye ile evlenmiştir. Vadil Kura denilen yere gelince, deveden Hz. Peygamber'e ait yükü indirmekte olan Midam isimli bir hizmetçinin boğazına saplanan ok, onu öldürdü. Ne mutlu ona, Hz. Peygamber'e hizmet ederken öldü diyenler oldu. Fakat Hz. Peygamber, hayır! ''Öyle demeyiniz, hayber ganimeti taksim edilmeden bu adamın çaldığı aba, şu anda üzerinde cayır cayır yanmaktadır.'' dedi. Bu sözleri duyanların birisi gitti, elinde bir çift takun kayışıyla döndü. ''Bunları taksimat yapılmadan almıştım.'' diyerek bıraktı. Umretül Kaza Hudeybiye anlaşması üzerinden bir yıl geçti. Anlaşmaya göre umre yapma hakkı doğmuştu. 2000 bin kişilik bir ordu yola çıktı. Zülhuleyfe'de ihrama girildi. Mekke yakınlarında Ye'cec ye vadisine gelindiğinde kılıçtan başka bütün silahlar bırakıldı. Cafer bin Ebi Talip önceden gönderildi. Hazreti Meymune ile Cafer'in hanımı Esma binti Umeys kız kardeş oluyorlardı. Hazreti Peygamber ordusuyla Mekke'ye girdiği zaman erkekler dağlara tepelere çekildiler. Efendimiz son olarak 7 yıl evvel gördüğü Kabe'ye ulaştı. El Hacerül Esved'i öperken ağlıyor ve "Ey Ömer, işte burada gözyaşı dökülür." diyordu. Kâbe'yi yedi defa tavaf etti. makam ı İbrahim'de iki rekat namaz kıldı, zemzem içti. Safa ile Merve arasında yedi defa gidip geldi. Böylece umre tamamlanmış oluyordu. Saçlarını keserek ihramdan çıktı. Bilal, Kâbe'nin üzerinde ezan okurken, müminler gözyaşı döküyor. Bir kısım müşriklerse, Ümeyye bin Halef sağ olsa da, Bilal'i Kâbe üzerinde bağırırken görse, kederinden ölürdü demekteydi. Üç gün sonra Hazreti Peygamber'e Mekke'yi terk etmesi ihtar edildi. Resulullah Efendimiz'in evleniyorum düğünümde bulunun teklifi reddedildi. Hazreti Peygamber akşam olmadan Mekke'nin terk edilmesini ve hiç kimsenin kalmamasını emretti. Hazreti Meymune ile Mekke yakınlarında Serif adı verilen yerde evlendi. Değerli annemiz uzun yıllar sonra tekrar buraya geleceğini ve aziz ruhunu burada Yüce Mevla'ya teslim edeceğini nereden bilecekti? Amr bin As, Halid bin Velid ve Osman bin Talha'nın Müslüman olması Halid bin Velid, Kureyş arasında hatırı sayılır bir insandır. Ayrıca pek başarılı bir asker olarak bilinir. Hudeybiye'den ve özellikle bir yıl sonra yapılan Umre'den sonra içinde bulundukları durumu değerlendirdi. Kureyş artık eski gücüne sahip değildi. Medine güç kazanıyor, Mekke kaybediyordu. Öteden beri bir ilah olarak değerlendirdiği taşlar artık kendisine asıl varlıklarıyla görünmeye başlamışlardı. Bunların dağlardaki, çöllerdeki taşlardan ötede bir değeri olmamalıydı. İnine hapsedilmiş bir tilkiye döndük. Bir kova su boşaltsalar çıkacak ve yakalanacağız diyordu. Fikrini Osman bin Ebi Talha'ya açtı. O da aynı düşüncedeydi. Beraberce yola çıktılar. Gidip İslam'ı kabul edeceklerdi. Yolda rastladıkları amr bin as da aynı maksada taşımaktaydı. Medine'ye vardılar, Hazreti Peygamber'e ulaştılar. Evvela Halit bin Velit şahadet kelimelerini söyledi, yüce Allah'ın bağışlaması için dua etmesini istedi. Efendimiz, İslamı kabul etmek daha önce yapılanları yıkıp mahveder buyurdu. Halid'in ısrarı üzerine Allah'ım, Halid'i bağışla, daha önce Allah yolundan çevirmek için yaptığı bütün hataları mağfiret buyur diye niyaz etti. Daha sonra Amr bin Az ve Osman bin Talha kelime-i şehadeti tekrarladılar. Bu büyük bir olaydı. Halid, Kureyş'in en değerli silahşörüydü ve başkomutanı durumundaydı. Amr, eşi az bulunur derecede zeki bir şahıstı. Osman ise Kabe anahtarlarını muhafaza eden ailenin büyüğüydü. Mute Savaşı Efendimizin elçi olarak gönderdiği Haris bin Umeyr'i öldüren Gassan emiri bilin yaptığı yanına kalmamalıydı. Bu maksatla üç bin kişilik bir ordu hazırlandı. Hz. Peygamber, komutan Zeyd bin Harise'dir. O şehit olursa Cafer bin Ebi Taliptir. O şehit olursa Abdullah bin Revahadır. O da şehit olursa aranızdan bir komutan seçersiniz dedi. Durum şimdiden belli olmuştu ama önemli olan bir şey vardı. Hz. Peygamber o güne kadar hazırlanan en büyük ordunun başına azatlı bir köleyi tayin ediyordu. Bu ordunun içinde pek sevdiği insanlar vardı. Amcasının olduğu Cafer bin Ebi Talip bunlardan biriydi. Bu ise İslam'ın soya değil, insani değerlere önem verdiğini göstermekteydi. Ayrıca Hazreti Peygamberin görev dağıtım yaparken hatır ve gönülden ötede işe layık olanı arayıp bulmasının bir delili oluyordu. Abdullah bin Revaha savaştan geri dönemeyeceğini adı gibi biliyordu. Bu sebeple Nebiler Sultanı Efendimizle bir cuma namazı kılmayı daha düşündü. Namazdan sonra arkadaşlarına yetişebileceğine inanıyordu. Ama Resulullah Efendimiz onu görmüş, neden arkadaşlarından geri kaldığını sormuştu. Abdullah duygularını dile getirdi fakat Efendimiz razı olmadı. ''Yeryüzü dolusunca sadaka dağıtsan, onların bir sabah yolculuğunda elde ettikleri ecir ve mükafatı elde edemezsin.'' diyordu. Abdullah için artık mesele halledilmişti. Mute'ye ulaştıklarında, kendilerini yaklaşık 150 bin kişiden oluşan bir ordunun beklediğini öğrendikleri zaman, durumu aralarında müşavere ettiler. ''Dönelim'' diyenler vardı, ''Yardım isteyelim'' diyenler oldu. Ancak Hz. Peygamber, ''Durup dururken Zeyd şehit olursa'' demedi. ''Savaşacağız.'' diyenlerin sözü oldu, ilerlediler. Hazreti Peygamber bir gün mescidinde Yüce Mevla'nın bir ikramı olarak gözlerinin önüne savaş meydanının getirildiğini gördü. Arkadaşlarına olanları anlatmaya başladı. Zeyd'in şehit edildiğini, ardından Cafer'in, onun ardından Abdullah'ın şehit düştüğünü anlattı. Daha sonra... Şimdi sancağı Allah'ın kılıçlarından biri aldı buyurdu. Bu Halit bin Velid idi. Bundan böyle Halit bin Velid Seyfullah olarak bilinecekti. O gün akşama kadar çarpışan ordu, sabahleyin düşmanın karşısına yepyeni bir düzende çıkmış, arkadakiler öne, öndekiler arkaya alınmış, sağ ve sol tarafta bulunan sancaklar yer değiştirmiş, sanki yeni bir birlik daha gelmişçesine bir görünümle düşmanın karşısına çıkılmıştı. Akşama kadar devam eden savaşta Halid bin Velid'in elinde dokuz kılıcın kırıldığı tespit edilmişti. Akşam iki taraf birbirinden ayrılınca Hazreti Halid ashabın ileri gelenlerini topladı. Bu kadarcık insanın bu orduyla baş edemeyeceğini anlattı. Hz. Peygamberin ashabından üç bin insanı bir savaşta kırdıramam diyordu. Bu işin sonunda şehitlik vardı. Ashabın görevi şehit olmaktan çok Hazreti Peygamber'den alınan emaneti gelecek nesillere ulaştırmaktı. Bu düşünceler altında Halid bin Velid dönüş emrini verdi. Gece vakti ordu yola koyuldu. Medine'ye girerken kendilerine kaçaklar diye bağıranlar Hazreti Peygamber tarafından uyarıldı. Onlar kaçak değildir. Tekrar cihat için geri gelenlerdir buyuruldu. Medine'de günden güne cemaatin artması sonucu olarak Hazreti Peygamber bir minber edindi. Minber üç basamaklıydı. Üçüncü basamak oturulacak şekilde genişti. Mekke'nin Fethi Hudeybiye anlaşmasından sonra Bekr kabilesi Kureyş ile Huza kabilesi Hazreti Peygamberle Peygamber anlaşma yapmıştı. Öteden beri Hazreti Peygamber'e yakınlık duyan Huzaalılar, bir su başında uyurken Bekr kabilesinin baskınına uğradılar. Öldürülen, yaralanan insanlar vardı. Bir kısmı kaçtı, Medine'ye geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e durumu anlattı. Hatta kendilerine saldıranlar arasında Kureyş'ten insanların bulunduğunu haber verdi. Mekke'de ise bir telaş başlamıştı. Ebu Süfyan yola çıktı, Hazreti Peygamber'e geldi ve anlaşmayı yinelemek üzere geldim dedi. Resulullah Efendimiz, siz anlaşmayı bozacak bir iş yaptınız mı dedi, hayır cevabını alınca, o halde anlaşmanın yenilenmesine ihtiyaç yoktur cevabıyla mukabele etti. Ebu Süfyan'ın ısrarları fayda vermedi. Hz. Ebu Bekir'den, Ömer'den, Ali'den, hatta Hz. Fatıma'dan veya küçük Hasan ve Hüseyin'den birini aracı yapma çabaları boşa gitti. Hiçbir iş yapamadan Mekke'nin yolunu tuttu. O artık eski Ebu Süfyan değildi. Uhud muharebesini kazandığı sırada haşmetli bir horoz gibi ''Yücel ey Hübel, Yücel ey Hübel'' diye bağıran, tuttuğunu koparacak, vurduğunu yıkacak bir seviyeye geldiğine inanan Ebu Süfyan'ın yerini, şimdi kulakları düşmüş, omuzları çökmüş, Mekke'ye varınca Kureyşlilere ne cevap vereceğini bilemez hale gelen bir Ebu Süfyan almıştı. Ebu Süfyan o güne kadar vicdanına söz hakkı tanımamış, elini alnına koyup düşünme yolunu denememişti. Şayet bu yolu tutsaydı Allah'ın peygamberi olduğunu iddia eden bu insanın bu iddiayı ortaya atmasından daha önce ve daha sonra asla yalan söylemediğini, verdiği haberlerde hiç yalancı çıkmadığını hatırlayacaktı. Bir yıl önce Bizans hükümdarının önünde ifade verirken ona emanete ihanet etmediğini, sözüne sadık bir insan olduğunu söyleyen kendisiydi. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dini bir kere olsun insani düşünceler altında aklın ve mantığın ölçüleriyle tartma yolunu tutmamıştı. Şayet bu yolu tutsaydı hala birer ilah olarak kabul ettiği putların birer taş ve ağaç parçasından ibaret olduklarını anlayacaktı. Yıllardan beri güneş altında toz olan, yağmur altında kalan, hiçbir iş yapmayan, kimseye zararı ve faydası olmayan bu varlıklara, aklı başında olan bir insanın ilah demesi kadar gülünç bir durum olamazdı. Ebu Süfyan, İslam'ı kabul etse neyi kaybederdi? Ya da neyi kazanırdı? Hz. Peygamberin tebliğ ettiği ahkamın kime ne gibi bir zararı vardı? İslam'ı kabul edenlerde ne gibi bir gerileme söz konusu olmuştu? Ebu Süfyan zihnini bu konularla hiç yormamış, sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davasını nasıl durduracağını, İslam'ı daha doğuş halindeyken nasıl boğacağını düşünmüş ve anlını bu yolda terletmişti. Şimdi günden güne gücünü kaybetmenin verdiği eziklikten başka hiçbir şeyi düşünemez durumdaydı. Mekke'ye vardığında neler oldu dediler, olanları anlattı, ''Sen hiçbir iş yapmış olmadın'' dediler. Mekke'ye giriş hazırlığı ve kafirlerin dost olmayacağı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz derhal ordu toplanmasını emretti. Yol üzerinde bulunan ve İslam'ı kabul etmiş olan kabilelere hazır olmalarını, geçerken uğrayıp asker alacaklarını bildirdi. Ancak seferin nereye yapılacağı konusu gizli tutuluyordu. Bu arada Mekke'ye giden yollar tutulmuş, o tarafa kimsenin haber götürmesine imkan bırakılmamıştı. Bu arada Sare ismindeki şarkıcı bir kadın Medine'ye uğradı. Hazreti Peygamberle görüştü ve yoluna devam etti. Ancak Hatib bin Ebi Belta'a isimli bir sahabi yapılan hazırlıkların Mekke ile ilgili olduğunu fark etti. Bir mektup yazdı, tedbirde olun dedi ve onu şarkıcı kadına teslim etti. Mekke'de sözü geçen insanlardan kimi bulursa ona verecekti. Yüce Mevla durumu sevgili Resulüne bildirdi. Hazreti Ali'nin yanına iki arkadaş daha katıldı. Hz. Peygamber'in haber verdiği yerde ona yetiştiler. Biraz tehdit edilince kadın mektubu teslim etti. Hatıp çağrıldı, ifadesi alındı. Hazreti Ömer'in öldürme teklifi karşısında Resulullah Efendimiz, ''Hatıp Bedir ehlindendir, Yüce Mevla onu bağışlamıştır.'' buyurarak affetti. Ancak Yüce Mevla'nın bu konudaki fermanı da Resulullah Efendimiz'e ulaştı. ''Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar Rabbiniz olan Allah'a inanmanız sebebiyle peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar.'' Sizler benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Bu arada müminlerin mümin olmayanlarda ilgileri konusunda iki ayet gelmişti. Din uğrunda sizinle savaşmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil davranmanızı Allah yasak etmez. Allah, adalet sahibi olanları sever. Allah ancak sizinle din uğrunda savaşa çıkanları, ''Sizi yurdunuzdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardımcı olanları dost edinmenizi yasak eder. Kim onları dost edinirse, işte asıl zalim olanlar onlardır.'' deniliyordu. Mekke'ye giriş 8. hicret yılının Ramazan ayının 10. günü, orduya hareket emri verildi. Hanımlar arasında kura çekilmiş, Ümmü Seleme ve Meymuni annelerimizin bu sefere katılacakları belli olmuştu. Medine'den 140 kilometre uzakta bulunan Usfân bölgesine geldiklerinde ikindi namazını kıldılar, pek yorulmuşlardı. Hararetten dilleri damaklarına yapışmıştı. Hazreti Peygamber devesine bindi, bir bardak su istedi. Herkesin görmesi için bardağı bir müddet havada tuttu, sonra bismillah diyerek içti. Medine'den ayrılalı oruç tutmakta ısrar edenler varsa, oruçlarını bozmalarını emretti. Efendimizin, meşakkat çeke çeke seferde oruca devam etmek hayırlı amel sayılmaz buyurduğu biliniyordu. Yolda, Hazreti Peygamber'in amcası Abbas ile buluşuldu. Ailece Medine'ye göçmekteydi. Son muhacir olarak belirlendi. Aile efradını ve eşyasını gönderdi. O da orduya katıldı. Mekke civarında Merru Zehran bölgesinde geniş ölçüde ateş yakıldı. Geceliğin gökyüzünün kızıla boyanması üzerine olayı araştırmak üzere gelen Ebu Süfyan yakalandı. Hazreti Ömer'in kılıcı ya da İslam'ın kabul edilmesi arasında bocalayan Ebu Süfyan, en sonunda şehadet kelimelerini söyledi. Resulullah Efendimiz, Mescid-i Haram'a giren emindir, Ebu Süfyan'ın evine giren emindir, ''Kendi evine girip kapısını kitleyen emindir.'' buyurdu ve Ebu Süfyan salıverildi. Ertesi gün İslam ordusu iki koldan şehre girdi. Yukarı taraftan girenlerin başında Hazreti Peygamber vardı. Aşağı taraftan giren ordu Halid bin Velid'in emrine verilmişti. Karşı durmakta ısrar eden birkaç kişi hariç olmak üzere Mekke kansız bir şekilde teslim alınmış oluyordu. Resulullah Efendimiz, 8 yıl önce hayatına kastedilmiş bir insan olarak bu şehri terk etmişti. Şimdi emrindeki on bin asker de gelmiş ve şehri teslim almıştı. Ama ona bakan gözler, başı dik ve muzaffer bir komutan edasını değil, her an Rabbine hamd ve şükür borcunun bulunduğunu bilen bir insanın mütevazi durumunu gördüler. Resulullah Efendimiz binekli olduğu halde Kabe'yi tavaf etti, Zemzem içti, Safa ile Merve arasında sayetti, yedi 7 defa gidip geldi. Daha sonra Kabe'nin etrafında bulunan putların yıkımına sıra geldi. Elindeki değnekle ittiği put devriliyor. Resulullah Efendimiz ise, "Hak geldi, batıl yok olup gitti. Zaten batıl yok olup gidecektir." mealindeki ayeti okuyordu. Resulullah Efendimiz, Kâbe'nin eşiğine çıktı. Karşısında kendilerine ne gibi muamele yapılacağı korkusuyla bekleyen insanlara bir konuşma yaptı. Sözlerinin sonunda, ''Ey insanlar, size yapacağı muamele konusunda neler düşünüyorsunuz?'' dedi. ''Sen şerefli bir kardeşsin, şerefli bir kardeşin oğlusun, iyilikle muamele edeceğini umuyoruz.'' dediler. ''Bugün size, Peygamber Yusuf aleyhisselamın söylediği sözden daha fazlasını söyleyecek değilim. Bugün size bir azarlama ve ayıplama yoktur. Gidin, hepiniz serbestsiniz.'' buyurdu. Böylece umumi af ilan edilmişti. Ancak bu adamların affa layık oldukları için mi, yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüce ahlakının bir gereği olarak mı affedildikleri düşünülmelidir?'' Bugün şerefli bir kardeşsin dedikleri insana, yıllar boyu yalancı, sihirbaz, şair, mecnun diyenler bunlardı. Bugün yine aynı sözleri söylemelerine engel olan şey, güç ve kuvvetin Hazreti Peygamber'e geçmiş olmasıydı. Yoksa Hz. Peygamber bugün ne derece haklıysa, İslam davasını ilan ettiği günde de o derece haklıydı. Ama yumruğunu tepelerine indirecek güce sahip olduğunu ispat ettiği güne kadar onun şerefinden bahseden olmamıştı. Bu olay pek açık bir şekilde gösteriyor ki bir insan haklı olduğu kadar da güçlü olmak zorundadır. Güç ve kuvvetin desteklemediği hak, güçlülerin amansız darbeleri altında ezilmeye mahkum olacaktır. Peygamberler insanların tanıdığı en doğru ve haklı davayı getirmişlerdir. Onların karşısına duran ve mücadele eden insanlar peygamberlerin maddi güç sahibi olmayışlarından faydalanmışlardır. İnsanların Hazreti Süleyman karşısında direnemeyişleri, onun diğer peygamberlerden daha haklı oluşuna değil, güçlü oluşuna bağlanmalıdır. Hazreti Peygamber bu konuşmayı yaptıktan sonra Kâbe'yi açtırmış ve içeri girmiştir. Yanı sıra Kâbe anahtarını taşıyan Osman bin Talha'dan başka sadece iki sevgili vardır. Bunlar Bilal ve Üsâme'dir. Her ikisi de azat edilmiş köle durumunda olup, kömür gibi siyah insanlardır. Hazreti Peygamberin bu davranışı ise, hiç kimseye gösteriş yapma maksadına dayanmamaktadır. Fetihten sonra Hz. Peygamber, Safa Tepesi'ne oturmuş, İslam'ı kabul etmek isteyen insanlardan biat almıştır. Daha sonra kadınlar gelmiş, onlar da Hazreti Peygamber'e söz vermişlerdir. Can korkusuyla şehri terk edenler arasında bulunan ikrime, hanımı Ümmü Hakim'in ricası üzerine bağışlanmış, gelip Müslüman olmuştur. Ebu Cehl'in oğlu ve İslam'a babası derecesinde bir düşmanlık besleyen bu insan, bundan böyle pek samimi bir Müslüman olarak yaşayacak ve dünyadan şehit olarak ayrılacaktır. Huneyn Savaşı ve Taif Kuşatması Mekke'nin Müslümanlar tarafından ele geçirilmesi Araplar arasında büyük bir olay olarak kabul edildi. Özellikle Hevazin grubu, Mekke'yi tekrar ele geçirmek için harekete geçtiler. 20.000 kişilik bir ordu toplandı. Bu orduya Hevaziniler, hanımları ve çocuklarıyla birlikte taşınabilir olan bütün mallarını da getirmişlerdi. Komutan, Malik bin Avf en-Nasri'ydi. Mekke'de Müslüman olanların da katılmasıyla birlikte sayısı 12.000 olan İslam ordusu onları karşılamak üzere Huneyn bölgesine yürüdü. O güne kadar bu derece kalabalık bir ordu ilk defa toplanmış oluyordu. Bu sayıdaki bir orduyla artık biz yenilmeyiz diyenler vardı. Halbuki muharebeyi kazandıran asıl sebep, ordunun kalabalık oluşu değildi. Bedir'de kendilerinden üç misli fazla olan bir orduyu perişan edenler, iman kuvvetiyle ve Allah'ın yardımıyla o zafere ulaşmışlardı. Onlar, Kur'an'da nice sayısı az olan topluluk vardır ki, sayıca daha çok olan topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmişlerdir mi mealindeki ayeti defalarca okumuş olmalıydılar. Öncü kuvvetleri olarak ilerleyen birlik dar bir geçidi geçerken Hevazinlilerin hücumu ile şaşkına döndü. Kısa zamanda bozulup kaçmaya başladılar. Onların kaçışı geridekileri etkiledi. Henüz ciddi bir karşılaşma olmadan 12.000 bin kişilik ordu darmadağın oldu. Tepelerde henüz Müslüman olmayanlarla birlikte muharebe müşahidi olarak bulunan Ebu Süfyan'ın bu kaçış ancak Kızıldeniz'de önlenebilir dediği nakledilir. Orda bulunan bir müşrikin de artık sihir çözüldü şeklinde duygularını dile getirdiğini biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alabildiğine kaçmakta olan orduyu toplayabilmek maksadıyla ''Ben peygamberim, yalan yok, ben Abdülmuttalib'in oğluyum'' diye sesleniyor. Fakat dinleyen olmuyordu. Etrafında iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda insan onu muhafaza derdindeydi. Bu defa amcası Abbas'a, ''Ey ağaç altında Resulullah'a söz verenler, gelin Allah'ın peygamberi buradadır.'' diye seslenmesini emretti. Abbas gür sesiyle bu cümleyi defalarca bağırdı. Bu defa duyanlar bu anlamsız kaçışa son vererek Hazreti Peygamber'in etrafında toplanmaya başladılar. Çok geçmeden kaçış durdu, ordu toplanmıştı. Toplandı. Düşmana karşı sıkı bir saldırıya geçtiler. Hazreti Peygamber, iki tarafın birbirine denk bir şekilde saldırdığını gördüğü zaman, işte şimdi fırın kızıştı.'' diyordu. Efendimiz bu sözüyle şiddetli bir savaşın başladığını anlatmış oluyordu. Biraz önce ardına bakmadan kaçanlar, şimdi başa baş bir mücadele veriyorlardı. Çok geçmedi, birkaç saat sonra müminler ağırlıklarını hissettirmeye başladılar. Bu arada Hz. Ali ile Ebu Dücane'nin düşman sancağını taşıyan şahsı öldürmeleri bozgunu başlattı. Bu defa heva zihniler ölüm korkusuyla kaçıyorlardı. Geride çocukları, eşleri ve taşınabilir malları kalmış, hepsi Müslümanların ellerine geçmişti. Toplanan ganimet ve elde edilen esirler Ciğrâne bölgesinde muhafaza altına alındı. Ordunun Taif üzerine yürümesi emredildi. Bir zamanlar hakaretle kovdukları, taş yağmuruna tuttukları peygamber bu defa 12 bin kişiyle gelip kalelerini kuşattığı zaman taifliler neye uğradıklarını bilemediler. Kapılarını kapattılar, meydana ilerleyen ve çarpışmak üzere er gönderin diyen Halid bin Veli de bizim seninle çarpışacak adamımız yoktur cevabı verildi. Günlerce süren kuşatma, ok ve taş atımıyla devam etti, bir sonuç alınamadı. Resulullah Efendimizin emriyle, bize katılan kölelere hürriyetleri verilecektir şeklinde yapılan bir ilan, faydalı oldu, 20 kadar köle kaçıp kurtuldu. Bu arada, kale burçlarına yerleştirdiği bir makarayla inen adam, müminler tarafından Ebu Bekre, makaracı diye tanınır oldu. Ebu Bekre, bundan böyle pek samimi bir Müslüman olarak yaşayacaktı. ''Bir gece Resulullah Efendimiz'e rüyasında bir tabak kaymak hediye edildi. Ama bir horoz bu kaymağı gagaladı ve döktü. Hazreti Ebu Bekir bu rüyayı dinlediği zaman, ''Anladığıma göre bize fetih nasip olmayacak.'' dedi. Efendimiz bu tabiri doğru buldu. Hazreti Ömer, ''Dönüş için hazırlık yapın.'' diye ilan etti. Bu ilan insanların hoşuna gitmedi. ''Fetih yapamadan dönmek hoş değil.'' diyorlardı. Bu haberi alan efendimiz bir gün daha kalınması kararını aldı. Kaleye şiddetli bir hücum daha yapıldı. Bir kısım insanlar şehit oldu. Yaralıların sayısı şehitlerden fazlaydı. Bu defa yarın gidiyoruz şeklinde ilan yapılınca orduda memnuniyet belirdi. Efendimiz gülümsedi. İhtimal ki daha önce gitmeye razı olsaydınız son günde uğradığınız kayıplar olamayacaktı demek istiyordu. Ganimet taksimi Taif'ten tekrar Mekke tarafına dönüldü. Esir ve ganimetlerin bekletildiği ciraneye gelindi. Resulullah Efendimiz kaçan hevazinliler belki gelir ve Müslüman olur, böylece esirlerini ve mallarını kurtarmış olurlar diyerek ganimet taksimi yapmadan bekledi. Bu arada bir an önce taksimin yapılması derdine düşenler de vardı. Özellikle bir grup bedevi, Efendimizin etrafını sarmış, çekiştirmeye başlamışlardı. Kimi elinden kolundan yakalıyor, kimi el elbisesinden çekiyordu. Efendimiz onların bu arsızca davranışlarından korunmak için bir ağacın altına çekilmiş ama bir bedevi de onun elbisesini çektiği gibi almış aynı anda birkaç kişi tarafından çekilen elbise yırtılmıştı. Resulullah Efendimiz onlara ''Ey insanlar elbisemi verin, siz bu ganimeti bölüştürmeyeceğimden mi korkuyorsunuz? Vallahi bu ganimet şu dikenlerin sayısınca olsaydı onu yine size takdim ederdim de siz benim cimri bir insan olmadığımı anlardınız.'' diyordu. Daha sonra eline aldığı bir deve tüyünü gösterdi. Ey insanlar! Vallahi sizin hakkınız olan ganimetten şu tüy kadarı bile bana geçmiş değildir. Ancak Allah'ın emrettiği beşte bir hisse var ki, bu da yine ihtiyaç halinde sizin için harcanacaktır buyurdu. On gün beklenilmesine rağmen kimse gelmeyince ganimet malı dağıtıldı. Bu dağıtımda yaya olana dört, atlı olana on iki deve verildi. Bu arada Hz. Peygamber'in henüz Müslüman olmayan Saffan bin Ümeyye'ye yüz deve verdiği görüldü. Müslüman olduğu halde savaşa katılmayan Ebu Süfyan yüz deve aldı. Onun oğulları olan Yezid ve Muaviye'ye yüzer deve verildi. Yine yüzer deve ikram edilen daha başkaları da vardı. Bu adamlar her ne kadar toplum içinde saygın kişiler olarak bilinse de İslam'a hizmet yönüyle asla bu ikrama layık görünmüyorlardı. Özellikle Ensar cemaati sızlandılar. Hz. Peygamber kavmiyle buluşunca bunca nimeti onlara aktardı. Halbuki bizim kılıçlarımızda hala onların kanları var gibi sözler söylediler. Bu sözleri işiten Efendimiz onları bir araya topladı. Siz yolunu şaşırmış insanlarken Allah benim vasıtamla size hidayet vermedi mi? ''Fakirdiniz, zengin etmedi mi? Birbirinize düşman ediniz, benim vasıtamla kardeş ve dost hale getirmedi mi?'' dedi. Bu sorulara onlar ''Evet'' cevabını verdiler. Resulullah sözlerine şöyle devam etti. ''Vallahi isterseniz bana şöyle der ve doğruyu söylemiş olurdunuz. Sen bize kavmi tarafından yalancı sayılmış bir insan olarak geldin de biz seni tasdik etmedik mi?'' Terişan halde geldiğinde yardım etmedik mi? Kovulmuş halde geldiğinde bağrımıza basmadık mı? Muhtaç halde geldiğinde sana arka çıkmadık mı? Siz bana bunları diyebilirdiniz. Resulullah Efendimiz daha sonra şöyle devam etti. ''Ey Ensar! İslam'ı ısınmaları için onlara dünyanın yeşertisinden bazı nimetler vererek sizi dininize havale etmeme mi gücendiniz?'' İnsanlar koyun ve develerden meydana gelen bir hayvan sürüsüyle buradan ayrılırken siz alemlere rahmet olan Allah'ın resulüyle yurdunuza dönmeye razı olmaz mısınız? Ruhumu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki şayet hicret şerefi olmasaydı mutlaka ensardan bir fert olurdum. İnsanların tamamı bir vadiye sapsa ensar bir başka vadinin yolunu tutsa elbet ensarın koyulduğu yola koyulurdum. ''Hayatım sizin hayatınız, ölümüm sizin ölümünüzdür. Allah'ım ensara rahmetinle muamele buyur. Ensarın çocuklarına da torunlarına da rahmetini ulaştır.'' Bu konuşmayı gözyaşlarıyla takip eden ensar grubuyla artık arada bir anlaşmazlık olamazdı. Ganimet dağıtımından sonra Mekke'ye gelen ve bir umre ziyareti yapan Efendimiz, Attab bin Esid isimli bir delikanlıyı Mekke valisi olarak tayin etti ve Medine'ye doğru yola çıktı. Ebu Süfyan için Kureyş hakimiyeti sona ermiş oluyordu. Hz. Ebu Bekir'in Hac Emirliği ve Hac Şartları bu yılda Resulullah Efendimiz'in gözlerinin nuru Zeynep ve Ümmü Gülsüm birbiri ardınca vefat ederek yüce yaratıcının huzuruna vardılar. Hazreti Zeynep'in Ümmame isminde bir kızı kalmıştı, Ümmü Gülsüm ise hiç anne olamamıştı. Hicretin 9. yılında 300 kişiden oluşan bir hac kafilesi tertip edildi. Resulullah Efendimiz bu yılın hac emiri olarak Hazreti Ebu Bekir'i görevlendirdi, kafile yola çıktı. Onlar gittikten sonra Tövbe suresinden geniş bir bölüm indirildi. Resulullah Efendimiz, yeni Ali bin Ebi Talib'i çağırdı. Mekke'ye gitmesini ve Arafat'ta insanlara Tövbe suresini okumasını ve dört emri tebliğ etmesini bildirdi. Hz. Ali, Resulullah Efendimizin Kasva isimli devesine bindi, gidenlere yetişti. Hac için Arafat'a çıktığında Hz. Ebubekir Bekir emretti, öğle ezanı okundu, iki rekat olarak öğle namazı kılındı. Sonra hemen ikindi namazı, yine seferde oldukları için iki rekat olarak kılındı. Hz. Ali, devenin üzerinde olduğu halde Tövbe suresini okudu ve... Ey insanlar! Sevgili Peygamberimiz şu dört hususu size ulaştırmamı emretti, dedi. 1- Bu yıldan sonra hiçbir müşrik insan Kâbe'yi tavaf edemeyecektir. 2- Kâbe çıplak insan tarafından tavaf edilmeyecektir. 3- Hiçbir müşrik cennete giremeyecektir. 4. Resulullah Efendimizle anlaşması olmayanlar için 4 aylık bir süre verilmiştir. Bu sürede iman etmeyen ya da Resulullah Efendimizle anlaşma yapmayan ve İslam hakimiyetine girmeyenler cezalandırılacaklardır. Anlaşması olanlar anlaşma süresince serbest olacaklardır. Bu şartlardan kabet tavafı konusu gelecek yıldan itibaren tamamen İslam ahkamına göre yapılacaktı. Peygamberimizin hanımlarından bir ay uzak kalması... Medine'de Resulullah Efendimizi rahatsız eden bir kısım ailevi meseleler çıkıyordu. Bunlardan en önemlisi ya da bardağı taşıran son damla diğer hanımların olduğu gibi bolluk içinde devam eden bir dünya hayatı ve zinet eşyası istemeleri ve bunda ısrar etmeleriydi. Resulullah Efendimiz kendisinin bu hayatı değiştiremeyeceğini, bir emir ve sultan gibi yaşamasının mümkün olmadığını anlattı. Fakat onların ısrarları karşısında bir ay onlardan uzak yaşama kararı aldı. Mescidin yanında bir çardakta bir ay müddetle yalnız başına yaşadı. Hazreti Ömer orada kendisini ziyaret ettiğinde mübarek vücudunda hasırın izlerini görmüş ve ağlamıştı. Bir aylık zaman dolduğunda Resulullah Efendimiz Hz. Aişe'nin odasına girdi. Yüce Mevla'nın özel olarak kendileri için gönderdiği ayetleri tane tane okudu. ''Ey peygamber! Hanımlarına de ki, eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki Allah sizin iyilik yapanlarınız için büyük bir mükafat hazırlamıştır.'' Ey Peygamber hanımları! Sizden kim açıkça bir fenalık yaparsa, onun azabı iki katına çıkarılır. Bu, Allah'a göre kolaydır. Yine sizden kim, Allah'a ve Resulüne gerçek bir itaat ile itaat eder ve salih amel işlerse, biz onun mükafatını iki kat olarak veririz. Ayrıca biz ona cennette pek değerli bir rızk hazırlamışızdır. Ey peygamber hanımları! Siz diğer kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız sözü yabancı erkeklere karşı yumuşak söylemeyin ki kalbinde hastalık bulunan kimse kötü ümide kapılmasın. Güzel ve münasip sözler söyleyin. Evlerinizde vakar ve iffetinizle oturun. İlk cahiliye devri kadınlarının açılıp saçılarak yürüyüşleri gibi yürümeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehlibeyt, beyt! Allah sizden ancak ve ancak şek ve şüpheyi, fenalıkları gidermek, sizi tertemiz yapmak istiyor. Evinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırlayın. Şüphesiz ki Allah her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberdar olandır. Azhab Suresi 28-34. ila Ayetler Resulullah Efendimiz bu ayetleri okuduktan sonra ya Allah'ı ve Resulünü ya da dünya hayatını ve zinetini tercih etmesini Hazreti Aişe'den istedi. Bu yolda acele karar vermesini, annesi ve babasıyla da görüşmesini söyledi. Hazreti Aişe düşünmeden ben Allah ve Resulünü tercih ediyorum cevabını verdi. Resulullah Efendimiz bundan sonra diğer hanımlarını ayrı ayrı ziyaret etti. Her birine bu ayetleri okudu. Her birinin cevabı aynı oldu ve yine eski hayat devam etti. Müslüman olan Esed kabilesinin minneti. Esed kabilesinden bir grup insan Resulullah Efendimizi ziyaret etti. Ey Allah'ın peygamberi! Biz Allah'tan başka hiçbir ilahın bulunmadığına inanmış, senin de onun peygamberi olduğunu kabul ve tasdik etmiş insanlarız. Bize asker sevk etmene ya da elçi göndermene ihtiyaç görmeden geldik. Şu kıtlık yılında, karanlık geceler boyunca sana kavuşmak üzere yol teptik. Diğer Araplar gibi seninle çarpışmadık, seni ve arkadaşlarını sıkıntıya düşürmedik dediler.'' Ne güzel bir davranıştı, hiçbir teklif beklemeden gelip Müslüman olduklarını bildirmeleri Resulullah Efendimiz'i sadece memnun etti. Bunca yıldır İslam'ı tebliğ uğrunda çekilmedikçele kalmamıştı, gerçekten de bunlar bu yolda ilk adımı atmış oluyorlardı. Resulullah Efendimiz onlara Medine'de bir müddet kalmalarını, İslam'ı ve İslam'ın ibadetlerini öğrenmelerini bildirdi. Daha sonra aynı kabileden bir başka grup geldi. Onlar da kendilerinin hiç zorluk çıkarmadan iman ettiklerini hatırlattılar. Ancak bu hatırlatma ikinci, üçüncü, dördüncü defa dile getirildiği zaman işin tadı kaçtı. Resulullah Efendimiz rahatsız oldu. Çünkü adamlar gerçekten güzel bir davranışta bulunmuşlar ama onu defalarca dile getirmek suretiyle kazandıklarını kaybetme durumuna düşmüşlerdi. Kur'an, ey iman edenler! ''Eziyet vermek suretiyle sadakalarınızı iptal etmeyin, hükümsüz ve faydasız hale getirmeyin.'' diyordu. Çok geçmedi, Yüce Mevla, özellikle Resulullah Efendimiz'e karşı takınılması gerekli olan edebi hatırlattı. ''Onlar, Müslüman olmalarını senin başına kapıyor, seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki, Müslüman oluşunuzu benim başıma kakmayın. Doğrusu Allah, imana sevk ve hidayet ettiği için sizi minnet altında bulundurur.'' Eğer sözünde sadık insanlarsanız Allah'a minnet borçluları olduğunuzu unutmayın buyurdu. Böylece Esed kabilesi iyi bir ders almış oluyordu. Gıyabi Cenaze Namazı ve Taif Halkının Müslüman Olması Bir gün Hz. Peygamber ashabını topladı. Bugün Allah'ın salih kullarından biri öldü. Ölen kardeşiniz için Allah'ın rahmet ve mağfiretini diliyiniz buyurdu. Bu bilgi, cibril ile Emin'in getirdiği bir habere dayanıyordu. Ölen, Habeş Sultanı Ashame idi. Resulullah Efendimiz, yanında bulunan arkadaşlarıyla birlikte, baki Mezarlığına doğru yürüdü. Orada cenaze namazı kılmak üzere saf olmalarını emretti. Kendisi imam olarak öne geçti ve dört tekbir alarak, önünde cenaze hazırmış gibi cenaze namazı kıldırdı. O güne kadar Resulullah Efendimiz hiç kimse için böyle bir namaz kılmamıştı, bundan sonra da kılmayacaktı. Bu namaz Habeş Sultanının Allah'a ve Resulüne göre pek değerli bir iman sahibi olduğunu gösteriyordu. O, yıllarca evvel yurduna sığınan Müslümanlara ev sahipliği yapmış, onların emniyet ve huzur içinde yaşamalarını sağlamıştı. Şimdi de Resulullah Efendimiz, bu konukseverliğin mükafatını veriyordu. Bundan böyle o, Yüce Mevla'nın konuğu olarak, izzet ve ikram görecek, gerçek mutluluğu ahiret aleminde yaşayacaktı. O dünyadaki sultanlığını gölgede bırakacak bir sultanlığa doğru yola çıkmıştı. Onun için artık ahiret aleminde korku ve endişeden bahsedilemez, mahzun olması söz konusu bile olamazdı. Bir yıl önce Mekke'nin fethinden ve Huneyn savaşından sonra Taif kalesi kuşatılmış ama bir sonuç alınamadan geri dönülmüştü. Aradan geçen zaman içinde Taifliler etraflarındaki bütün Arap kabilelerinin İslam dinine girdiklerini gördüler. Günden güne işin zorlaşacağı, rahatsız edilecekleri düşüncesine kapıldılar. ''Tutulacak en iyi yol Medine'ye gidip görüşmektir.'' dediler. ''Bir gün Resulullah Efendimizin huzuruna vardılar. Efendimiz onları güler yüzle karşıladı. Mescidin içinde kurdurduğu üç çadırda onları ağırladı.'' 10 yıl önce Resulullah Efendimize hayatı boyunca yaşamadığı acı bir günü yaşatmanın en güzel karşılığı bu olmalıydı. O zaman onlar Resulullah Efendimize Allah senden başka peygamber gönderecek birini bulamadı mı demiş ve hakaretle kovmuşlar. Çocukları ve ayak takımını onun peşine takarak taşlatmışlardı. Ama Resulullah Efendimiz bu ikramı onları utandırmak için değil, yüce Mevla'nın bir emrini yerine getirmek için yapıyordu. Çünkü Rabbü'l-âlemin ona iyilik kötülükte bir olmaz. Sen kötülüğe en güzel davranışla karşılık ver. Bir de görürsün ki seninle arasında düşmanlık olan kişi senin samimi dostun olmuştur. Fermanını göndermişti. Resulullah Efendimizin Halid bin Velid'le gönderdiği yemeği yemekten çekindiler. "Önce sen ye bir görelim." dediler. Halid bin Velid onlara, "Biz misafirlerimize ihanet etmeyiz." Aramızda düşmanlık varsa onu mertçe hallederiz dedi. Getirdiği yemekte zehir olmadığını kendisi yiyerek ispatladı. Bununla beraber halet onlara her yemek getirişinde adamlar şüpheli bakışlarla kendisine bu defada önce sen yeder gibi baktılar. Hatta bu davranışlarını Hazreti Peygamber'e karşı bile devam ettirdiler. Görüşmeler uzun sürdü sonunda İslam'ı kabul ettiler. Taif'te bulunan Lat putunu kırma gücünü kendilerinde bulamadılar. Hazreti Peygamber'in emriyle Muhyire bin Şu'be gitti ve onu parçaladı. Peygamberimizin Hristiyan kafilesiyle görüşmesi bu arada Necran'dan gelen bir Hristiyan kafilesi Resulullah Efendimiz'i ziyaret etti. Efendimiz onlara Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'dan bahsetti. Onlar Hazreti İsa'yı Yüce Mevla'nın oğlu olarak kabul ediyor, dolayısıyla ilah olduğu iddiasını ileri sürüyorlardı. Hazreti Peygamber onlara Hazreti İsa'nın anne karnında taşındığını, Rabbimizin ona dilediği gibi şekil verdiğini biliyor musunuz? Rabbimizin yemediğini, içmediğini, halbuki Hazreti İsa'nın bir çocuk olarak süt emdiğini, yemek yediğini, bir insanın muhtaç olduğu her şeye muhtaç olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Adamlar bu sorulara evet biliyoruz şeklinde cevap veriyorlardı. Resulullah Efendimiz... O halde bir anadan dünyaya gelen, yiyen, içen bir varlık nasıl ilah olabilir diyor ama adamlar yine de Hazreti İsa hakkında o Allah'ın oğludur, ilahtır demekten ötede bir şey demiyorlardı. Nihayet Yüce Mevla'dan bir ferman geldi. Bu fermanın bir gereği olarak her iki tarafın erkekleri, kadınları, çocukları toplanacak ve el açıp Allah'ım yalancı olan hangi tarafsa onlara lanetini indir diye beddua edeceklerdi. Adamlar bu teklifi kendi aralarında görüştüler. Başlarına gelecek olan felaket onları korkuttu. Netice olarak Hazreti Peygamber'e biz sana cizye ve haraç verelim, sulh yapalım dediler. Bu vergi karşılığı onlar Müslümanların himayesinde olacaklar. Kendilerine yapılan bir haksızlığa karşı Müslümanlar onların haklarını koruyacaklardı. Tebük Seferi 9. yılın Recep ayında Resulullah Efendimiz, Tebük bölgesine gitmek üzere ordunun toplanmasını emretti. O güne kadar ordu toplansın denilirken, gidilecek yer gizli tutulurdu. Bu defa açıklanması uzun süreli bir yolculuğa çıkılacağından dolayıydı. Çünkü Tebük ile Medine arası bin kilometredir. Resulullah Efendimiz ordunun ihtiyacı için gücü yetenlerin yardım etmesini istedi. Herkes elinden geleni yapıyordu. Hazreti Ömer malının yarısını getirmiş, Hazreti Ebubekir aile efradına ne bıraktın sorusu karşısında Allah'ı ve Resulünü bıraktım cevabıyla karşılık vermişti. Hazreti Osman'ın getirdiğine denk olacak derecede mal getiren olmamıştı. Bu arada sabaha kadar bir zenginin tarlasına kuyudan su çekip suluyan ve aldığı hurmanın yarısını çocuklarına bırakıp yarısını orduya yardım için getirenler de vardı. Bir kısım münafıklar onları eğlenceye almışlar ama Yüce Mevla indirdiği ayetle onlara gereken dersi vermiştir. Yüce Mevla ayetinde şöyle buyurmaktadır. Müminlere verdikleri sadakadan dolayı dil uzatan, ancak güçlerinin yettiğini bulup verenleri kınayan, onları eğlenceye alanlar var ya, Allah onları eğlenceye alacaktır. Onlar için acıklı bir azap vardır. Hazırlıkların tamamlanması üzerine 30.000 kişiden meydana gelen ordu 9. yılın Şaban ayında yola çıktı. Çıktı ama kendine bağlı bir grupla bir kenarda sefer emrinin verilmesini bekleyen İbn-i de hareket etti. Fakat onlar Medine'ye dönüyorlardı. Aynen Uhud Harbi'nde olduğu gibi yine bir bozgunculuk yapmak, orduda fitne ve fesat çıkarmak maksadıyla bunu yapıyorlardı. İhtimal ki onun Medine yolunu tuttuğunu gören orduda çözülme başlayacak, ve İbn-i Selul muradına erecekti. Bu arada bir kısım insanlar bu seferden geri kalmışlardı. İçlerinde pek samimi Müslüman olanlar da vardı. Onları tembellik geri bırakmıştı. Yolculuk devam ederken Resulullah Efendimizin Kasva isimli devesi kaybolmuş, bütün aramalar boşa gitmişti. Münafıklar bu olayı değerlendirmekte gecikmediler. Gayb aleminden haber vermeye çıkıyor, kaybolan devesinin nerede olduğundan haberi yok demeye başladılar. Bu sözler müminleri üzdü. Geldiler Resulullah Efendimiz'e anlattılar. Hazreti Peygamber, ''Ben ancak bir insanım. Gaybı bilmem. Allah neyi bildirirse onu bilirim. Evet şu anda Cibril bana devenin bulunduğu yeri haber vermiştir. Gidiniz şu vadiye, şöyle bir ağaca yuları takılmış halde beklemektedir.'' dedi. Bunları söylerken eliyle o vadiyi işaret etmekteydi. Gittiler, tarif ettiği şekilde buldular. Yolculuk acı tatlı çeşitli olaylarla devam etti. Tebü'e varıldı fakat görünürde kimseler yoktu. Orada 20 gün müddette istirahat edildi. Bu arada Hazreti Ömer 3-5 kişinin bir deveyi kesmek üzere hazırlık yaptıklarını gördü. Neden kestikleri belliydi. Erzak tükenmiş, umumi bir açlık baş göstermişti. Ama develer kesilirse bu kadar uzun yol yürünerek nasıl gidilirdi? Siz bu deveyi kesmeyin. En azından onun kesimini biraz erteliyin." dedi. Hazreti Peygamber'e geldi, durumu anlattı. Sözlerine şöyle devam etti: "Ey Allah'ın Resulü, bu insanların bine kayvanına ihtiyacı vardır. Siz bir dua buyurun, Allah'ta bereket versin." dedi. Biraz sonra orduda herkesin elinde bulunan yiyecek getirmesi ilanı yapıldı. Getirilenler genişçe bir örtünün üzerine yığıldı. Pek az bir şey toplanmıştı. Un, yağ, hurma ve arpadan meydana gelen bu erzakın yanına gelen Resulullah Efendimiz abdest aldı, iki rekat namaz kıldı, Mevla'ya yalvardı. Daha sonra herkesin bu erzakı torbalarına doldurmalarını emretti. Gelen kabını doldurup çekiliyordu. Bu dolduruş saatlerce devam etti. Orduda tıka basa doldurulmadık tek kap kalmamıştı. Artık Medine'ye varıncaya kadar açlık sıkıntısı çekilmeyecekti. Herkesin gözleri pırıl pırıl olmuştu. Medine'ye varıncaya kadar yiyecek bulunmuştu. Ayrıca Resulullah Efendimiz'in bir mucizesini görme mutluluğuyla gönüller coşmuştu. Dönüş başladı. Yolda Resulullah Efendimiz, Medine'de bir kısım insanlar vardır. Sizin geçtiğiniz her vadeyi onlar da geçtiler. Gittiğiniz her yere onlar da beraber gittiler buyurdu. Bu sözlerde asıl maksadı, sizin aldığınız manevi mükafatı aynen onlar da aldılar demekti. Resulullah Efendimiz sözlerine şu açıklamayla devam etti. Onları sizinle birlikte yola çıkmaktan özürleri alıkoymuştur. Yüce Mevla ise, bu sefere çıkanların büyük mükafatlar elde edeceklerini bildirmişti. Onların yol boyunca çektikleri susuzluk, yorgunluk, açlık, hatta bir vadiye iniş ve bir yokuşu tırmanış, hep kendileri için birer ecir ve mükafat olarak değerlendirilecektir. Tövbe Suresi 120 ve 121. Ayetler Ancak bütün bunlar, Hz. Peygamber'in yanına tertemiz duygularla gelmeye, bu sefere Allah rızasını elde etmek maksadıyla katılmaya bağlıydı. Bu sefere fitne ve fesat çıkarma düşüncesiyle katılan, aynı açlığı, susuzluğu çeken, aynı sıkıntıları beraberce yaşayanlar da vardı. Ama onların ellerine hiçbir şey geçmeyecek, üstelik perişan olacaklardı. Bu sefere hiç mazereti olmadığı halde katılmayan ama dönüşten sonra Hazreti Peygambere gelip yemin ederek mazeret beyan edenlere Hazreti Peygamber bir şey dememişti. Fakat yüce Mevla gönderdiği ayetler de duruma açıklık getirdi. Şöyle buyurdu: "Seferden dönüp yanlarına geldiğinizde size özür diliyorlar." de ki: "Boşuna özür dilemeyin. Size inanmayacağız. Allah bize sizin haberlerinizden bilgiler vermiştir." Bundan böyle Allah ve Resulü sizin yaptıklarınızı görecektir. Sonra da gaybı ve hazırı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Kendilerinden razı olasınız diye size yemin edecektir. Siz onlardan razı olsanız bile Allah o fasıklar topluluğundan razı olmaz. Ancak üç kişi, Hazreti Peygamber'e bizim hiçbir mazeretimiz yoktur, Allah'tan bağışlanmamızı dile diyerek geldiler. Suçlarını samimiyetle itiraf ettiler. Onlar hakkında sıkı bir uygulama başlatıldı. Hiç kimsenin ikinci bir emre kadar onlarda konuşmaması emredildi. 40 gün süren bu cezadan sonra hanımlarının da evlerden ayrılması emri çıktı. Nihayet 50 gün dolmuştu ki gelen Kur'an ayetleri bu üç kişinin tövbelerinin kabul edildiğini bildirdi. Bunlar Kab bin Malik, Hilal bin Ümeyye ve Mürare bin Rebi'ydi. Münafıkların Reisi İbni Selul'ün Ölümü Öteden beri münafıkların reisi olarak bilinen Abdullah bin Ubey bin Selul ömrünün sonlarına yaklaşmış bulunuyordu. Onun hastalandığını öğrenen Resulullah Efendimiz ziyaretine gitti. Hazreti Peygamberin bu ziyaret sırasında ona, ''Yahudilerle dost olmamanı sana defalarca hatırlatmıştım'' şeklinde bir söz söylediği rivayet edilir. Allah'a düşman olanlarla dost olmanın acı sonuçlar getireceğini ona bu sözlerde anlatmış oluyordu. Yatağa düşmesi üzerinden 20 gün kadar geçmişti ki görevli melekler geldiler, ona dünya hayatının sona erdiğini hatırlattılar. Böylece eşi bulunmaz bir nimete kavuşan ama bu nimetten asla faydalanmayı düşünmeyen, hatta bulduğu her fırsatta o nimeti geri tepme sevdasına kapılan i̇bn Selul’ün hayat defteri kapatılmış oluyordu. Oğlu geldi, Resulullah Efendimiz'i buldu, elbisesini vermesini rica etti. Abama kefen yapacağım, olur ki azabı hafifler diyordu. Arzusu yerine getirildi. Hazreti Peygamber onun cenazesinde bulunmak üzere gitti. Namazını kıldırmaması için ısrar eden Hazreti Ömer'i dinlemedi ve namazını kıldırdı. Bundan sonra o defnedilecek ve Hazreti Peygamber onun kabrinin başında durup onun için istiğfar edecekti, bağışlanmasını dileyecekti. Kendisine bu konuda engel olmak isteyen Hazreti Ömer'e de "70'ten fazla istiğfar ettiğim takdirde bağışlanacağını bilsem elbet yapardım." demişti. Halbuki Yüce Mevla o ve o gibiler için sen onların bağışlanmasını ister dile ister dileme. Şayet yetmiş defa onlar için bağışlanma dileğinde bulunsan yine onları Allah bağışlamayacaktır. Onlar Allah'ı ve Peygamberini inkar etmişlerdir buyurulmuştu. İbni Selûl kabre konuldu, üzeri örtüldü. Hazreti Peygamber oraya doğru ilerlemek üzereydi ki Cibri i Emin onu durdurdu. Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını asla kılma, bağışlanmasını dilemek üzere kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar etmiş ve fasık olarak ölmüşlerdir anlamındaki ayeti getirdi. Hz. Peygamber derhal geri döndü, i̇bn Selul artık azap melekleriyle baş başa kalacak Hz. Peygamber'in elbisesi olan kefenden ona hiçbir fayda gelmeyecekti. Mekke'nin Ebu Cehil'i ne ise Medine'nin İbn-i o idi. Biri küfrün ve şirkin temsilcisi, diğeri nifak ve fesadın mümessiliydi. İkisi de ölmüşlerdi ama dünya durdukça ne şirk ve küfür bitecek ne de fesadın sonu gelecekti. Çünkü bu ikisinin de kaynağı olan iblis için insanların tekrar diriltileceği güne kadar ölüm yoktu. Peygamberimizin oğlu İbrahim'in vefatı Resulullah Efendimiz için bu yıl bir başka acılı günü daha getirdi. Hazreti Mariye'den doğan oğlu İbrahim henüz süt emen bir çocukken vefat etti. Efendimiz onu gözyaşları içinde defnetti. Bu arada güneş tutulmuştu. Bir kısım insanlar, Güneş İbrahim'in vefatı sebebiyle tutuldu demeye çıktılar. Hazreti Peygamber kendi derdini unuttu, ayağa kalktı. Ey insanlar! Güneş de, ay da Allah'ın kudret ve azametine delalet eden iki varlıktır. Hiç kimsenin doğması ya da ölmesi sebebiyle tutulmazlar buyurdu. Daha sonra insanları topladı, uzun uzadıya namaz kıldırdı. O gün İbrahim'in kabri üzerine Peygamberimizin su dökmesi sebebiyle bir sünnet olarak defnedilen insanın kabrine su dökülür. VEDA HADÇİ 10. yılda gelen Nasr Suresi, Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ve sen insanları topluluklar halinde Allah'ın dinine girer halde gördüğünde Rabbini hamd ile tesbih et. Onun bağışlamasını dile, çünkü O tövbeleri kabul edendir mealindedir. Bu sure bir bakıma Hazreti Peygamber'e ahiret hazırlığı yap anlamındadır. Bundan sonra Hazreti Peygamber'in bu surede emredilenleri yerine getirmek üzere "Subhanallah ve bihamdihi astaufirullah ve etubu ileihi" cümlesini sık sık söylediği duyulur. Bu yıl Hazreti Peygamber hac etme kararı almıştır. Bu görevi yerine getirecek ve ümmeti ile de vedalaşacaktır. Hacjen farz kılınmasından sonra Hazreti Peygamber'in yaptığı ilk ve son hac budur. Bu yolculuğa nikahı altında bulunan Sevde, Ayşe, Hafsa, Ümmü Seleme, Cüveyriye, Safiye, Zeynep ve Meymune ismindeki hanımları da beraberinde götürmektedir. Zilkade ayının 25'inde rastlayan Perşembe günü Medine'den hareket edildi. 7 kilometre kadar mesafede olan Zülhüleyfe'de ihrama girildi. Lebbeyk nidalarıyla yola devam edildi. 10 yıl önce öldürülmek üzereyken Medine'ye hicret eden büyük peygamber, şimdi 100 bin kişilik bir iman ordusuyla Mekke'ye gitmekteydi. Bununla beraber bindiği devenin üzerine örtülen palan satılsa 4 dirhem etmezdi. Yolda bir kadın ona kucağındaki çocuğu gösterdi. Ey Allah'ın Resulü, bunun da hakkında hac geçerdi midir dedi. Evet, bundan dolayı sana da ayrıca sevap olacaktır cevabını aldı. Yolda uğranılan Ebu'a köyünde Resulullah Efendimiz arkadaşlarından ayrıldı. Annesinin kabrinin başında bir müddet durdu, sonra gözlerinden akan yaşlarla döndü. Mekke'ye ulaşıldığında Zilhicce ayının dördü olmuştu. Kabe tavaf edildi ve Umre'nin gerekli vazifeleri yapıldı. Yanında kurbanlık olmayanların tıraş olup ihramdan çıkmalarını emretti. Arafat'tan bir gün önce Mina'ya gidildi. O gece Mina'da kalındı. Sabah namazından sonra Arafat'a ulaşıldı. Öğleye kadar bekledi. O gün Cuma idi. Öğle namazını hemen ardından ikindi namazını kıldırdı. Güneş batıya meylettiği zaman Kasva isimli devesine bindi, hayatının en önemli konuşmasını yapmak üzere yüz bini aşan topluluğa karşı şunları söyledi. Ey insanlar! Sözümü dinleyin. Bilmiyorum belki bu yıldan sonra burada size bir daha hiç kavuşamam. Ey insanlar! Kanlarınız, mallarınız, namuslarınız Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize karşı bu gününüzün bu ayınızın haram olduğu gibi haramdır. Hiç şüphe yok ki, siz Rabbinize kavuşacaksınız. O da size amellerinizden hesap soracak. Ben size tebliğ yapmış bulunuyorum. Kimin yanında bir emanet varsa, onu kendine emanet olarak verene teslim etsin. Cahiliye adetlerinden olan her şey, ayaklarımın altındadır, iptal edilmiştir. Bütün faizler iptal edilmiştir. Sizin sadece sermayeleriniz vardır. Ne sizin zulmetme hakkınız vardır, ne de size zulmedilir. Allah size faiz yoktur hükmünü koymuştur. Abbas bin Abdülmuttalib'in faizi tamamen iptal edilmiştir. Ayrıca cahiliye adetlerine göre yerleşmiş bulunan kan davaları kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, Rebi'a bin Haris bin Abdülmuttalib'in oğluna aittir. Ki Leis oğulları kabilesinde emzirilmekteyken, Huzeyl kabilesi tarafından öldürülmüştü. İşte bu, cahiliye devrine ait olup kaldırdığım ilk kan davasıdır. Ey insanlar! Bilin ki şeytan bu yurdunuzda kendine ibadet edilme ümidini tamamen kaybetmiş durumdadır. Fakat ibadetin dışında kalan ve değer vermediğimiz emellerle itaat edilirse ona da razıdır. Dininize zarar vermesinden korkarak ondan sakınınız. Ey insanlar! Haram ayların yerini ve sırasını değiştirme adeti küfürde yapılan bir artıştır ki, o vesileyle kâfir olanlar büsbütün saptırılır, şaşkına çevredirdi. Haram olan ayı bir yıl helal sayıyor, bir yıl haram sayıyorlardı. Bununla da Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını da haram saymak istiyorlardı. Muhakkak ki zaman, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki şekline ve durumuna dönmüş bulunmaktadır. Allah yanında ayların sayısı 12'dir, 4 tanesi haram olanlardır, 3'ü peş peşedir, biri de Cuma'da ve Şaban arasında bulunan, Mudar kabilesinin riayet ettiği receptir. ''Ey insanlar! Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız vardır. Onların da sizin üzerinizde hakları vardır.'' Sizin onlar üzerinde hakkınız, evlerinize hoşlanmadığınız kimseleri almamaları, ayrıca açık bir edepsizlik yapmamalarıdır. Şayet yaparlarsa, Allah size onları yataklarda terk etmenize, yaralama olmaksızın teedib etmenize izin vermiştir. Eğer yaptıklarına son verirlerse, bilinen ve adet olunan şekilde, yiyecek ve giyeceklerini temin etmeniz, onlar için bir haktır. Dikkat edin, onların sizdeki hakkı, Onlara iyi muamele etmeniz, onları giydirmeniz, yiyeceklerini temin etmenizdir. Kadınlar hakkında iyi olanı birbirinize tavsiye ediniz. Onlar size emanet edilmiş olan insanlardır. Kendileri için bir şeye malik değillerdir. Siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onlar Allah'ın kelimeleriyle size helal kılındı. Ey insanlar! Sözlerimi hatırınızda tutunuz. Ben size tebliğ etmiş bulunuyorum. Size sımsıkı sarıldığınız takdirde ebediyen şaşkınlığa düşmeyeceğiniz açık bir emir halinde Allah'ın kitabını ve peygamberinin sünnetini bırakıyorum. Ey insanlar! Sözümü dinleyin ve aklınızda tutun. ''İyice bilin ki her Müslüman diğer Müslümanların din kardeşidir. Bütün Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Böyle olunca bir kişi için diğer bir mümine ait olana gönül hoşluğuyla vermedikçe taarruz helal olmaz. O halde kendinize zulmetmeyiniz.'' Resul-i Ekrem Efendimiz buraya gelince yüzünü semaya çevirerek üç kez tebliğ ettim mi dedi. Binlerce insan bu soruya cevap verdi.'' Allah için evet tebliğ ettin, Allah'ım şahit ol. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Böyle olunca varis olana hakkından ayrı olarak vasiyet etmek yoktur. Çocuk kimin yatağında doğduysa ona aittir. Zina edene ise mahrumiyet vardır. Kim ki, babasını reddederek babasından başkasına kendini nisbet ederse, yahut kölesi olmayan insanı köle edinmeye kalkarsa, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah ondan azabı çevirecek olan bir şefaati ve fidyeyi kabul etmeyecektir. Kadın, kocasının evinden, kocasının izni olmadan harcayıp sadaka veremez. Yiyecek de mi veremez yani bir Allah? O bizim malımızın en değerlisidir. Emanet olarak alınan şey, sahibine teslim edilir. Sağ almak üzere bırakılan hayvanlar geri verilir. Borç ödenir, kefil borçlu sayılır. Size benden sorulacak, ne diyeceksiniz? Şehadet ederiz ki, sen tebliğ ettin, vazifeni yerine getirdin, samimiyetle görevini yaptın. O zaman Resulullah Efendimiz mübarek parmağını göğe kaldırdı. Allah'ım şahit ol. ''Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol'' dedi. Bu konuşmayı yaparken Resulullah Efendimiz devenin üzengilerine basarak yükseliyor, kolunun pazaları sarsılacak derecede kuvvetle bağırıyordu. Bununla beraber yüksek sesle insanlar ''Peygamber Efendimiz buyuruyor ki'' diyerek aynı cümleleri halka tekrarlıyorlardı. Bu konuşmanın tamamlandığı sıradaydı ki Cibri ile Emin, bugün size dininizi mükemmel hale getirdim. Size olan nimetimi tamamladım. Din olarak size İslam'ı seçtim ve razı olduğum anlamına gelen ayeti ulaştırdı. Bundan sonra efendimiz akşam vaktinden sonra Müzdelifeye ulaştı. Gece orada kaldı, sabahleyin Mina'ya hareket etti. Kurbanını kesti, şeytanı taşladı ve tıraş olarak ihramdan çıktı. Mekke'ye gelip Kabe'yi tavaf etti. Böylece hac vazifesi bitmiş oluyordu. Dönüş başladı. Gadiri Hum, Hum çölü adı verilen, küçücük bir gölün kenarında yaptığı konuşma, gözleri yaşartmış, gönülleri titretmişti. ''Ey insanlar! Bilin ki ben de insanım. Rabbimin elçisinin gelmesi için çok zaman kalmamıştır.'' Ben size iki değerli emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın, diğeri de benim ehli beytimdir, haklarına riayet edin diyordu. Yolculuk daha birçok hatıra ile Medine'de noktalandı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı. Medine'ye geldiğinde artık dünyada sadece iki aylık zamanı kalmıştı. Cibri ile emin. وَاتَكُوْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُفْلَمُونَ Allah'a döndürüleceğiniz güne karşı saygılı ve hazırlıklı olun. Sonra herkese kazandığı neyse noksansız verilecek ve onlar zulme uğratılmayacaktır anlamındaki ayeti, Bakara suresinin 281. ayetini getirdiğinde sadece 9 günlük ömrü kalmıştı. Artık Kur'an'a bu ayetle mühür vurulmuş oluyordu. Birkaç gün önce bir ordu toplanmasını emretmişti. Bunlar gidecek, Mudede şehit olanların intikamını alacaktı. Komutanlığa Usame'yi tayin etmişti. Ordu toplanırken Hazreti Peygamber şiddetli bir baş ağrısıyla başlayan hastalığa yakalandı. Hasta olmasına rağmen mescide çıkıyor ve namazı kıldırıyordu. Son birkaç gününü diğer hanımlarından da izin alarak Hazreti Ayşe'nin odasında geçirmişti. Bir defasında, Ali ve Abbas'ın omuzlarına dayanarak mescide çıktı. Namazdan sonra, kimin hakkı varsa gelip almasını ilan etti. Sadece bir kişi, üç dirhem alacağı olduğunu söyledi, verildi. Bir perşembe akşamı, yatsı namazı kıldırmak üzere kalkmak istedi, bayıldı. Ayrıldığı zaman yıkandı, kalkarken yine bayıldı. Üçüncü defa bayılınca, ''Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın.'' dedi. Bundan böyle Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Peygamber vefat edinceye kadar 17 vakit namaz kıldıracaktı. Bir gün Hazreti Peygamber bir miktar hafiflik hissetti ve mescide çıktı bir konuşma yaptı. Hazreti Ebubekir'e karşı duygularını dile getirdi. Arkadaşları arasında kendisine her yönüyle en vefalı davrananın Hazreti Ebubekir olduğunu anlattı. Usame'nin komutanlığından hoşlanılmadığını, daha evvel babası Zeyd hakkında da aynı itirazı yaptıklarını, halbuki Usame'nin bu göreve layık bir delikanlı olduğunu ifade etti. Özellikle Ensar grubunun haklarına riayet edilmesini, kusurlarına göz yumulmasını istedi. İlk muhacirlere hürmet edilmesini tavsiye etti. Bundan böyle buluşmanın, ahirette Kevser Havzı'nın yanı olduğunu, orada kendisiyle buluşmayı arzu edenlerin, ellerini ve dillerini fenalıklardan uzak tutmalarını tembih etti. İki kişinin yardımıyla odasına çekildi. Bu artık son görüşmeydi. Rebiül evvel ayının birine rastlayan pazartesi sabahı, namazı kıldıran Hazreti Ebu Bekir, Resulullah Efendimizi her günkünden iyi görmüş ve izin isteyerek Avali semtindeki evine gitmişti. O gittikten bir müddet sonra tekrar hastalığı artan Resulullah Efendimiz Hazreti Ayşe'nin göğsüne başını yaslamış halde yarı oturur durumdaydı. Hazreti Peygamber ara sıra söylediği şu vasiyetini son bir defa daha tekrarladı. ''Namaza devam edin, elinizin altındaki insanların haklarına riayet edin, hanımlarla hoş geçinme yolunu tutun.'' dedi. Bu sırada Hz. Ebubekir'in oğlu Abdurrahman içeri girmişti. Elinde bir misvak vardı. Hz. Peygamber'in gözleri o misvaka takıldı. Hazreti Ayşe’nin ''Arzu eder misin?'' şeklindeki sorusuna gözleriyle evet işareti yaptı. Hz. Aişe misvakı aldı, ağzında ıslatıp yumuşattı, Resulullah Efendimiz'e verdi. Resulullah Efendimiz misvakı birkaç defa dişlerine sürdü, sonra misvak elinden düştü. Böylece dünya hayatı sona ererken, son yaptığı iş diş temizliği olmuştu. Bundan sonra sağ elinin şehadet parmağını kaldırdı. Üç defa Allahümme el-Rafika er ala Allahümme. En yüce dostu arzu ediyorum dedi ve mübarek eli düştü. Son söylediği söz buydu. Acı haber tez yayıldı. Hazreti Ebubekir dönüp geldiğinde artık Hazreti Peygamber yaşamıyordu. Dünyaya bir yetim olarak gelmiş ama vefatıyla bütün insanlığı yetim bırakmıştı. Onun yıkanma ve kefenlenme işiyle uğraşılırken, Hazreç kabilesi halkı, kabile reisi olan Saad bin Ubade'yi halife seçmek için toplanmışlardı. Bunu haber alan Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ebu Ubeyde'yi de alarak, onların toplandığı Ben-u Said'e gölgeliğine koştu. Heyecanlı konuşmalar ve tartışmalar sonunda, Hazreti Ebu Bekir halife seçildi. Daha sonra Hazreti Ali, Resulullah Efendimiz'i yıkadı. Efendimiz tam vefat ettiği yere Ebu Talha tarafından kazılan mezara indirildi. Defin işi bittiği zaman salıyı çarşambaya bağlayan gece henüz sabaha ulaşmamış bulunuyordu.